Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu da çok çıktı yani. Ben de şaşırdım diye bu kadar çok çıktı ama. Ee, Ahlak, İslam Ahlak FSD'si projesinin kapsamında yer alan ahlakı nasıl temellendiriliriz ya ahlakın kaynağı nedir? sorusu etrafında bir dizi konuşma tasarladık. Ve yani bu konuşmanın birincisi e, geçenlerde Üsküdar İrem'de e, yapılmıştı tansiyon görüntü tarafından. Şimdi İhsan Fazlaoğlu evet. Hoca aynı soruya e, kendi zarbiyesinden cevap verecek. İhsan Bey'i tanıtmaya gerek yok. Evet. İçimizdeki evet. en alim insandır. Ee, <gülüyor> şimdi, bizim ekran demirinde diyor ki, bu İhsan Hoca diyor yani geriden böyle baktığımız zaman her alim projesinin en iyi uyan insan diyor içimizde. Hakikaten öyledir, en alim insandır. Hepinizin çok yakından tanıdığı birisi. Evet. Zevkle dinleyeceğimiz umuyor. Hocam söz sizindir buyurun. Şey, hakikaten çağdaş İslam düşüncesi e, bu tür konularda özellikle teorik seviyesi yükseldikçe e, çok ciddi bir zihin karmaşası içerisinde. İsmail abinin yanında böyle sert bir cümleyle giriş yaptık ama. E, ahlak derken niye anlıyoruz? Açık ve net bir cevap bulamam. İşte, ahlakla hukumu karıştırıyoruz. Ahlakla fıkıh karışmış vaziyette, ahlakla din karışmış vaziyette, ahlakla adet ve gelenekler, görenekler, örf karışmış vaziyette. Mesela şu tür cümleler kuruyoruz. Toplum ahlak. Şimdi ahlak kelimesini kullanmaya devam ediyoruz ama topluma nispet ediyoruz. Acaba ahlakın toplumla sıfatlanmasının tarihi ne kadar gerekebilir? Bu önemli bir soru. Ya da İslam ahlakı. Daha radikal bir örnek <gülüyor> Ne zaman kullanıldı İslam ahlakı? İkisi yan yana ne zaman getirebiliyordu? Uluslararası ahlak. Mesela şöyle açıklama yapıyor siyasetçiler. Evet, <gülüyor> uluslararası ahlak çöktü. Ahlakın başına, uluslararası sıfatı ne zaman getirebiliyordu? Değil mi? Çok önemli bir soru. Pek çok konuda bunu verebiliriz. Mesela iş ahlakı diyoruz. Öğrenci ahlakı, aile ahlakı. Ne kadar gereklidir? Hepsi aile alıştırmaya gerektiriyor. Yani kısaca şu: Ahlakın başına gelen sıfatlar hangi tarihte başlıyor bizim kültürümüzde? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bunun için çok karışık bir durum var ortada. Ahlak üzerine konuşurken, adet ve gelenekler üzerine mi konuşuyoruz? Hukuk üzerine mi konuşuyoruz? Düğü üzerine konuşuyoruz? Belli değil. Şimdi hemen yani, tahrik edici, prokatif birkaç düşünüyorsam. İslam'la alakalı olmaz mesela. İşe alaklı olmaz. Biraz üzerine duracağız. Biz kural bütünlüğüne ahlak demişiz mesela. Doğru mu? Ha, diyebiliriz. Diyelim ki 21. yüzyılda biz bunu değiştirebiliriz. Neticede bu sabit, doğa bir şey değil ama ahlak kelimesini kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi daha böyle formül edersek bizim en önemli sorunumuz kullandığımız makulatın karşılık geldiği mahsusat konusunda bir fikrimiz o. Yani belirli bir teorik kullanıyoruz. Daha bilim felsefesi açısından söylersek bir teorik dilimiz var. O teorik dilin içerisinde kavramlar var. O kavramlardan hareketle oluşturduğumuz yargılar var. Bunları kullanıyoruz bugün ama bunların inşa edildiği kendisinden hareketle yorumlanan inşa edildiği içerik nesne alanı bugüne ait değil. Çok basit olarak şöyle başlayacağım. Ahlak kesinlikle klasik gelenekte de toplumsal değildi, bireyseldi. Bireyin alakası, toplumun ahlakı olmaz. Şairin de olmaz. Yani bunu aslında herkesin bildiği bir şey. Klasik İstanbul'da çalışmış bir kişi bilimlerin nazar-ı ayrılması, ameliyin de içe ayrılması, baktığınız zaman ahlak dediğimiz şey tedbir-ül değil mi? Bireyin, kendisinin tedbiri, o ne demek onun üzerinden sonra duracağım. E madem böyle, ahlak kelimesi de biraz sonra ondan arayacağız. Ahlak kelimesi madem böyle bir mahsus durum için icat edilmiş, o mahsusu bir kenara koyup, onun için üretilmiş bir makulü nasıl kullanmaya devam alıyoruz biti? Bu teorik dil açısından çünkü bizim bütün nesne e, davar üzerinden, hangi nesne alınmış olsun konuşmamız belirli bir teorik dil içerisinde yapılır. Bu teorik dil karmaşası bugün için oldukça fazla. Demek ki 10 saat konuşacak, kaç saat, iki cümleden başlık bir özellikle. Başka bir deyiş de işte arkadaşlar, e, sık sık dile getirdiğimiz gibi Türkiye'de sosyal bilimlerin en genel anlamıyla bir dili yok. ...terimler ifade edilen, mefhumları olan sözcüklerden oluşuyor. Onun için kimse saygı duymuyor sözcüklerden. Buna en güzel örneklerinden yani, bir tanesi. Açık öğretim fakültesindeki hemen yani bütün disiplinler... ...sosyal bilimlerden oluşuyor. Kolayla sosyal bilimlerden Değil mi? Yani bak güncel bir şeye işaret ediyorum. Matematiğin uzaktan eğitimi var mı? Ya da fizik, ya da tıp. Sosyal bilimlerin var. ...yapılır zannetiyoruz. E, gazete köşelerine baktığınız zaman herkes sosyal bilimlerin çeşitli alanlarla ilişkin olarak yazıp çizebiliyor. Kuvan yani, kültesi üzerine ya da fraktal biometri üzerine yazan ben hiç görmedim. Çünkü onun belli bir terminolojisi var. Hem e, sözcük düzeyinde hem yargı düzeyinde e, hata yaptığı imkanı çok yüksek. E, Uzmanı o metni eline aldığında seni kolayca ayartabilir, bir hesabını görebilir. Ama sosyal bilimler için aynı şeyi söylenmek çünkü günlük dille yapılıyor. Türkiye'de bugün sosyal bilimler büyük oranda bireysel teşebbüslerin dışında günlük dille yapılan bir alan. O açıdan e, kullandığımız sözcüklerin, kelimelerin mefunları üzerine fazla durmuyoruz. Hele yani bu mefunların tarihselliği, tarihsel süre içerisinde kat ettiği mesafe ...hemen hemen hiç dikkatinizi çekmeyeyim. Şimdi bu açıdan en güzel örnek... ...Ahlak kelimesi diye düşünüyorum da. Daha sonra bunu ben de bunu hazırlanırken, yani bu sunum hazırlarken fark ettim. Ahlak kelimesinin kökeni kuluk. Hepinizin bildiği gibi. Yavukçalarını okuyayım size. Karakter demek. <gülüyor> doğa demek. Din demek ve cesaret, cesur, cesurluk, nasıl <gülüyor> demiş? Atılga mı anlamına geliyor? klasik mı çalıyor? Çolu, ahlak, çolu ahlak, ahlak. Nedir peki? Nasıl tanımlıyorlar ahlakı? Kısaca, ahlak şudur. Biraz sıkıntılı bir konu ama üzerine açacağım onları. İnsanın tabiatından düşünmek sizin saadir olan davranış. Yani. Bak Arapçası şöyle meleketun tasturu bi kemilen nefseler el af'ar bi suhulel mümayle takaddul fitri olanidir. Düşünmek sizin herhangi bir akıl yürütmek sizin insan nefsinden saadın kendisiyle fiillerin saadir olduğu melekedir. Bakın burada çok önemli bir şey var. Bir kere e, nefs ya alakalı bir durum var. Ne anlama geliyor bu? E şimdi o dönemin kozmosini bilmeden, o dönemin psikosini bilmeden bunu anlayamayalım Bakın, mahsus dediği o işte, <gülüyor> belirli bir nesne alamın üzerinde kurulmuş ve bu nesne alamın üzerinde üretilmiş. Dönemin kozmolojisiyle alakalı, dönemin yaratılış teorisiyle alakalı, dönemin kognitif psikolojisiyle alakalı. Bütün hepsinden hareketle üretilmiş bir yapı ve buna huluk, ahlak, ahlak bu. Biz bu içeriği bilmeden alıp onu yapıyoruz? Her şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Ve ahlakın kısa tanımı da tedbirül ül -ferktir. Ferdin tedbir. Buradan kastedilen şu, insanın tırnak içerisinde bir Doğası var. Bu doğa üç katmanlıdır biliyorsunuz klasik gelenekte. Çok özet vereyim de hani otursun. Nedir? Naat eten. ve gadbari kurveren. Nefis. Üç basamaklıdır biliyorsunuz klasik, e kognitif, e psikolojiden. Düşünen nefis. Arzu duyan nefis. Ne diyeceğiz ona kadar değil. Öfke ama yani öfke şey değil aslında. Yer tutmayla alakalı bir şey. Neyse, terimlerin Türkçe'yle vakit kaybetmeyelim. Üç, nefsin üç gücü var. Aslında tek bir şeyin üç gücü var. Ee, bu güçler, o nefis katmanlarında meleke hallerdir. Bu bile de çok önemli bir şey. Melek ne demek? İnsan nefsinden sabit olan nitelikler. Bunun hazırlığı hal, gelip geçici olay. Değil mi? Demek ki bizim nefsimizin, o dönemin kozmozisini, o dönemin e, fiziğini, astronomisini hatta hepsini dikkate alarak şimdi oralara ayrıntılara gelmeden bizde oluşan yapı var. Çok büyük bir yapı e, Şöyle bir küre düşünün. Tamam mı? Bir küre, evlen, bu kürenin içerisinde insan var, bu insanın oluşumu o büyük kazanın sonucu. Her açıdan. Dolayısıyla klasik gelenekten, konuk çoğu çoğunluğu ahlak da fiziksel bir şey. Yani o kürenin içerisinde cereyan bir şey. Kürenin hareketi seni ortaya çıkartıyor. İnsan kesinlikle o kürenin içerisinde var olan bir şey. Bunu tırnak içinde bataryası olarak yorumlamayın çünkü... Klasik kozmolojide manayla madde iç içedir. Yani o kazanın içerisinde ikisi birlikte, akıl nefis ve madde, birlikte bir her cümleç oluyor. O her cümleç belirli basamaklarda belirli ne diyelim dışa vuruyor, tecelli ediyor. Yukarıda başka, aşağıda başka. İnsan bunun bir sonucu. Dolayısıyla bir sonucu olduğu için orada çıkar. O nefs dediğiniz ya da nefsin güçleri dediğiniz şey fiziksel bir durum. Kesinlikle bir şey değil. Bizim anladığımız anlamda bir şey değil. Geleneklerle hiç alakası yok. Dinle hiç alakası yok. Toplumsal organizasyonlar hiç alakası yok. Yani insanın o küre içerisinde sahip olduğu bütünler kaynaklanan yapılır. Nitekim dikkat edin ameli felsefeyi tasdik ederken nasıl yapıyorlar? Bir fert var, bir menzil var, bir Medine var. Değil mi? Birey, topluluk ve toplum. Şimdi menzil, ya yani topluluğun ahlakı değil mi? Bahsediyorlar mı böyle bir şey? Hayır, o amel-i ahlakın başka bir versiyonu. Orada mesela menfaat esastır. Değil mi? Medine'de şehir ahlakı olmaz. Şehrin siyaseti olur. bir hiçbir krasiyle ahlakı bahsetmiyorlar çünkü toplumun maslahatı vardır. O maslahatı siyaset içerisinde elde etmekle mükelleştir yönetenler. Onun için tedbir-ül e, fert tedbir-ül menzil, tedbirün diye e, ad duyuyorlar. Mesela hiçbir zaman toplumun erdebi olmaz. Kişinin e, fazilet ve rezilet kişiye hastır. Nefse hastır. Artıklıyorum. Dolayısıyla e, klasik gelenekten ahlak kelimesi üretildiği bağlamı anlatıyorum şu anda. Yoksa demin de yani şu anda klasik analiz etmek değil. Ahlak, hulb ahlak kelimesi üretildiği o mahsus ortam, onun mahsus, onun içeriği, onun e, e, muhtevası böyle bir bağlamda, çok kısa özetlediğim bir bağlamda üretiliyor ve kastedilen son derece tırnak içinde fiziksel bir şey. Ve o determinizin ki klasik geleneğ çok sıkı bir, bir deteriniz bir gelenektir. Hatta bak burada bir alıntı yaptım. İsmail Sakip Tercaniy Erzincanlı bir geçmiş Osmanlı düşünür. Günah felsefesini ahlak açısından şöyle özetlemiş. İnan ağlamak yürekli, ve algımak güzel, ve insan hedefli, ve eflenek kısık, ve havadosu sehme, ve rami Müthiş. Yani, alem küredir. Yeryüzü merkezdir. İnsan hedeftir. felekler yaydır. Olaylar oktur Tanrı okçudur. Kaçış nereye? <gülüyor> Kaçamaz. Gerçekten de çok sıkı bir determinizm içerisinde ortaya çıkan bir hadisedir. Plastik sistem. Onunla alakalı ayrıca konuşmak lazım. Bu sistem içerisinde ortaya çıkan ee, i̇nsanın bir yapısı var ve bu yapı içerisinde ahlak dediğimiz hadise ortaya çıkıyor. Ne peki burada ahlak o zaman? Ahlak şu, bunu ben ayrıca ama. Ahlak şu, bahsettiğimiz şekilde ortaya çıkan nefis, natıka, şehvanı ve darburanın kuvvetleri, kısaca nefis diyeyim buna. Bunun hayra tedbiri ediniz. Yani insanın saadeti için, kemali için hayra tedbir edilmesi lazım. Burada tedbir kelimesi çok önemli bir kelime. Aslında tedbir ile fikir, e, muttehidemiz zat, muhtemelik bir Yani zat bakımından aynıdır, itibar bakımından farklı. Ne demek o? Tedbir, aklın bir maksada bir garası, bir hedefi gözeterek düşünmesidir eğer akıl bir maksadı, bir amacı, bir herifi gerçekleştirmek üzere tefekkür ediyorsa hazı olan şey tedbir, değilse fikirlendirir. Çok e, fark ettik o açıdan. Dolayısıyla insanın insan aklını diyelim şimdilik, oradaki akıl kelimesini yazacağım ben sonra, o nefsi üç kudetiyle e, kemali e, elde edecek, hayrı elde edecek şekilde kontrol etmesine ahlak Başka bir deyişler aklın iradeyi iftiyarla kontrol etmesi. Çünkü bizim nefsimizin istekleri var, arzuları var. Fakat bu istek ve arzular serbest bırakıldığı zaman her tarafa gidebilirler. Mesela yemek yeme arzusu kontrol edilmediği zaman, insanın başına bela olabilir. Çok yersen ifrat, hiç yemesen tefrit, bunu bir ortada tutulması lazım. Orta öyle çok sağlık bir şey değil ve insan için bir Şimdi bu isteğimizi ne ortada tutacak? Aklın ihtiyarı. <gülüyor> Şimdi ihtiyarla irade yine aynı anlamda, zat bakımından aynı itibar açıdan farklıdır. Ee, i̇radeye ihtiyar da de denilebilir ama, ihtiya daha ekastır, daha özel bir kelimedir. Hayır kelimesinden geldiği için, akıl, herhangi fıtri akıl, mücadet akıl, istihdali olan, akbun diyatülleri değil, fıtri akıl, mücadet akıl, herhangi bir dil öğretilmemiş akıl, kendi başına sadece hayırlı taleb eder. Hayırlı taleb edici, iradeyi, benirlidir, insanı kemale indirecek şekilde kontrol eder. İşte bu ahrahttır. Dolayısıyla bütün ahlak gibi aslında kişiye ihtiyarını kullanıp, iradesini kontrol edip, kemale ve vasata nasıl ulaşacağını öğretmek istedir. Bakın Kant felsefesini dinleyen arkadaşlar ne dediğimi çok iyi anlayacaktım. Aslında Kant'ın ahlak felsefesi bu klasik felsefenin sevklerinizi edilmiş halinden başka bir şeydir. O kategorik imperatif aslında bizim ihtiyar kelimesinin yani herhangi bir garaz gözetmeksinin, amaç gözetmeksinin, çıkan gözetmeksinin Allah rızası da dahil. Yani Allah rızasını bile düşünmeden sadece aklın ihtiyarı, o hayk olan neyi sergip onun üzerine konuşacağım, o aklın nedir, hangi aklına ee, O aklın e, ilkelerine göre, nefsine yön vermek ve onu belli bir iltidarda tutma işi ahlak ilmini konusuna kalırsanız, İslam tarihsiz okuyanlar e, bilecekler. Bakın ne kadar farklı bir şeyden var. Bu ahlak Çin'in ahlakı, e, efendim Arap'ın ahlakı ya da Müslüman sistem ahlakı değil. Bu insan doğasından neşitler, kozmoloji ile alakalı bir ahlaki sistem. Dolayısıyla kültürlere göre, zamana göre, dine göre, mekana göre değişen bir şey değil. Çünkü insan, Çin'de de insan, Amerika'da da insan, İslam'da da insan. Bu yapısı var, bu yapının o akım dediğimiz hadiseyle kontrol edilmesi lazım. Şimdi burada çok önemli bir sorun var. Hep akıl dedik ya, aklın içeriği, aklın muhteması, aklın ilkeleri. Nasıl, ne aklı Şimdi biz burada hemen önce tartışıyoruz bu konuyu. Şimdi akıl deyince hepimiz bireysel akıl anlıyoruz. Senin benim aklım. Tanrı ilk önce aklı yarattı. Bu bütün metinlerde ben bakıyorum. İslam'ın aklına herhalde değerlerini göstermek için kurtululuyor. Şimdi oradaki akıl senin benim aklın değil. Kozmik akıl. Dolayısıyla burada akıldan bahsettikleri, bireylerin aklı değil. Kozmik bir akıl var, büyük logos var. O logos zaten evlere sinmiş vaziyette. O klasik şey, gelmek istemiyorum ama kozmik olarak orada duruyor. O aklın ilkelerine gelmek için. Bakın burası çok önemli. Benim kişisel kararattım, Ömer Hoca'yla tartışıyoruz bu dedim, tarihteki en önemli hadiselerde bir tanesi transandantel kognisyonun doğa ulaştırılması işinin İslam tarafından başarılmasıdır. Çünkü klasik kognisyon, kognitif sistem transandant bir şey, insana aşkıymıştır. O kozmik sistem içerisinde işte birinci ve onca falan ondan bir doğru gidiyor. Bu kognitif yapı, bilişsel yapı insanın bütün bilgisinin ve varlığının hem varı hem varı ilimdir o. Değil mi? Varı suret, suç sureti zaten. Tasandan bir şey, aşkın bir şey. Dolayısıyla bireysellikten bahsetmiyor. Yani insan tek aklın ihtiyarına göre insan nefsine yön vermek demek. O logosun, aşkın olan aklın içeriğine göre, ki o değişmez, pozmik bir şey yok. İnsan nefsine, oradaki ilkelere göre yön verecek ve kemale edecek, mutlu olacak. Şimdi bu, felsefe tavsiye arkadaşlar için e, bir yere oturabilir ama bu konuya aşın olmayan için sorgulabilir, e, klasik epistemoloji de buna bak insan bilgisinin garantörü denetlenmesi de buna bağlı. Dolayısıyla eee <gülüyor> ipsilona başlayan bir süreç ama ipsilona da dahil. Üç aşağı beş yukarı sistem devam ediyor. Kognisyon ferdi değildir. Senin benim eee bilişimimdan bahsedemez esas itibariyle. Eee o transandan da bilişselden bahsedip epistemolojiye bağlanıyoruz. Şimdi, bu kognitif, yapının, bu kognitif yapının, ki bilgimiz buna bağlı, bireyselleştirilmesi, daha felsefik ifadeyle doğal hale getirmesi, transandan olanları çıkartıp imanent hale dönüştürmesi lazım. Bu kolay bir iş değil. Çünkü bir önce başlayan büyük bir sistem, işlenmiş, işlenmiş, işlenmiş. E, ...İslam dünyasına aktarılmış. E, oradaki temel metafizik ilkeler bakımından sıkıntılar yaratmış. Bu yapıyı e, hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında, Batı Avrupa'da... E, başarmak böyle sabahtan akşama olmamış. Uzun bir süre çalışıyor. Benim kişisel karakterim... E, ...translendanter kognisyonun öldürülmesi, tasfiisi, temizlenmesi... E, ...insanlık tarihinde entelektüel tarihte son önemli bir aşamadır. E çünkü tabii bu büyük sorunlarla yol açıyor. Bilgi bulamadığını yaratıyor. Bilginin yeniden tanımlaması gerekiyor. Özellikle tümelin yeniden tanımlaması gerekiyor. Niçin 1250'den sonra bizde e, tasavvur ve tasdik isadelerin ve külliyat isadelerin sayısında nicel bir artış var? Ne var acaba? Nefsüren misalelerin yazılması bununla alakalı. Çünkü garantör gitti, öldü, sen inanıyorsun ama işte inanç konusu bir problem o. Yani o garantör, o transandantal akıl inanç konusu değil. Tanrı diyorsa o ayrı bir konu. Yani Tanrı'ya bağlarsak, olur. Ama bundaki mesele tanrısal bir şey değil. Ee, kozmoloji içerisinde var olan entetiklerden bahsediyor. Yoksa bir Müslüman her sonunda de her şeyi külli algoritaya bağlayabilir. Biraz dinlemci tezbiye mi? İtikardırlar, bunu aramadırlar Neyse, bunu burada şimdi arkadaşlar, önünde şey yapmayalım sonra kendi aramızda hallederiz. Şimdi burada şu sorun çıkıyor. Peki, aklı doğallaştırdıktan sonra, birekserleştirdikten sonraki uzun bir süreçte aklı nasıl inşa edeceksiniz? Şimdi burada ikinci, bakın. İslam dünyasında İdn-i Sinabi'nin ahlak metni yazmaktan imtira ediyor. Demekler çok çekinceleri var. İbn i Sinabi'nin yazıyor ilk önce. Sonra Tuğsi yazıyor. Ondan sonra Devam'ı, sonra Kinovizay'da Ali Çeviri, 4 temel ahlak metni. Bunu biliyoruz. İlk idarlar var ama onlar daha dini çekmiyor. Çok ilginç, bu kadar fizik kitabı var, bu kadar metafizik, bu kadar matematik var. Niye? Ahlak metni çok. Ama çok ilginç bir şey, 14. lünün başında bir kelamcı ahlak metni yazıyor, İYİÇİN. Nasıl yazabilir ki, yani e, o klasik anlattığım yapıyı nasıl üretebilir? Ve İYİÇİN'in ahlak izaresinde Taşkırıcılar da Şer'i yazıyor, Kirmani Şer'i yazıyor, Mühre Cimbaşı'nın Şer'i yazıyor, Osmanlı anileri daha çok Şer'i yazıyorlar. Gayet kolay, çünkü İyici'nin metninde transandantal komisyon yok. Tamamen bireysel komisyon üzerinden okuluyor artık. Yani insan nefsinin, bireyinin kendi komisyonu olarak anlatıyor. Çünkü razıdan itibaren biliyorsunuz e, o transandantal kognisyon e, en azından nostaljik olarak atıflam olsa da işlevsel olarak bitiyor. Ya da Tanrı'ya taşımıyor her şey, Tanrı'yla özdeşleştiriyor. Ve bizde kelamcılara artık ahlak yazıyorlar. Bu da çok önemli bir soru. i̇bn Sina'nın yazmakta zorlandığı bir konu, bir kelamcı rahat bir şekilde yazıyor. Şimdi bütün bunları ne anlattım? Esas konumuz bu değil. Daha ben konuya geri başlayacağım. Üç ahlakın temeli konusuna geri başlayacağım. Ama bakın, bunu özellikle anlattım. Çünkü ıslahlarımın üzerinde duyuyorum. Türkiye'de kullandığımız kavramlar, terimler, Kadim terimler, ama işaret ettikleri referanslar, içerikleri mahsus, iç mahsus ya da iç mahsus, kesinlikle e, ne oldukları belli değil. ilk keşme keştik bir kavram karnaşası, teorik insan fakirliği ile başladığımızda. Kelam tartışıyoruz, e, daha önce de oluşturulmuş kavramlara tartışıyoruz. Ama o içerik kesinlikle bugüne ait bir içerik ya da en azından biz öyle zannediyoruz. Ahlak tartışıyoruz, siyaset tartışıyoruz. Fıkıh tartışıyoruz, maturilik tartışıyoruz, eşerlik tartışıyoruz, kullandığımız dil kadim bir dil, geçmişte oluşturulmuş teorik bir dil ama içeriği apay. İşte bakın bu tipik bir örneği ahlak. Şimdi ahlaka tartışmak kolay, ben burada gelirim, Mesela ahlaklı olalım arkadaşlar, iş ahlakı çok önemlidir, böyle gaz mümkün, bu sizin hoşunuza da gidebilir. Ahlakla bilgi hiç çoğalmadır, işte Batı'nın ahlaksızlığı, teknoloji bilimlerle bunlar hepsi gaz. Bu hiçbir şey çözmez. Çünkü yüzlerce yıldır bunu konuşuyoruz. Ahlakla bilgi aynı olmalı, işte teknolojinin zemininde ahlak olmalı. Ne ki olsun? Yani ahlak konusundaki tasavvümüz ne? Ne tür bir mefhum var ki kafamızda bunu teknolojinin altına koyacağız? Yani uluslararası e, ilişkiler ahlaklı değil. Batı çiftte standart uyguluyormuş. Kim dedi Batı ve uluslararası sistemine ahlak olacağını? Ne kadar kastediyorsun ahlak derken? Mefhumu ne bu? Sözcük olarak kullanmak bizi tatmin ediyor. Hoşuza da gidiyor da mefhumu ne bu? Tanımı ne? Neye karşılık geliyor? Bu konuda e, kendimizi yormuyoruz. Çünkü bu çok ciddi çabayı gerektirir. Çağdaş bir İslam ahlak düşüncesi bence yok. Başka bir çok memnun <gülüyor> olmadığı için. Konuşması var. Sözcükleri var ama mefhumları yok. Yani işaret şeklinde olabilir. Davanış durumlarını ahlaklıyoruz mesela. Bu doğru mu? Ya da ahlak kelimesini kullanmıyor orada başka bir şey kullanıyoruz. Ya da kullandığımızı şu şekilde kullanıyorum, şu anlamda kullanıyorum diye e, tanımlamak lazım diye düşünüyorum. Pek çok şeyde bunu yapıyoruz. Evet. Cebir kelimesini derken de hiçbir zaman cebir kelimesinden ayrı bir cebir anlamını çok genişler. Değil mi? Aynı kelimeyi kullanıyoruz ama işte algebra'dan tercüme ettiğimiz herhalde. Fakat ahlak deyince e, ne kullandığımız ne farkında olmamış. Dolayısıyla batı literatinden tercüme yaparken de sıkıntı çekiyoruz? Bunun için bütün bunları anlatılan ahlak kelimesinin e, çağdaş İslam düşüncesi kullanımının bir keşme keşme bir kardeşah olduğunu e, vurgulamak için. Dolayısıyla işimiz kolay değil. Bütün konuları tartışırken hakikaten e, Birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Ondan çok emin değilim. Yani teorik bir dil olmadan birbirimizle iletişim kurmamız mümkün değil arkadaşlar. Onun için klasik metinlerde bir konu tartışılırken indel kaum diye bir ifade kullanılır. Bunu bazı arkadaşlarımız kabileye göre diye tercüme ediyorlar. <gülüyor> Uzmanlara göre. Çünkü o dilin, teorik dilin uzmanları var. Fizik Hatta her bilim, o bilimin terimlerini öğrenmektir. Gerçekimi nedir? Kütle nedir? Efendim, hırhız nedir? Hareket nedir? Eğit nedir? Şu nedir? Bu nedir diye o tanımları ve onların karşılıklarını öğrendiğini o bilim öğreniyorsun. Bir bilimi, bir bilme faaliyetini, bir idrak faaliyetini öğrenmek, o idrak faaliyetini icra ederken e, modus e, operandi dediğimiz bizim latinceden e, bizim <gülüyor> ha, kafa gitmiş. <gülüyor> yani bir işin, aslında bilmek bir, iş, akış, bir işin akışını tasvir etmek terimlerle, onu soyut hale getirmektedir. Yani bilgi esas ya da bilim, hangi alanda olsa bilim aslında bizim mahsusluğa ait yapıları soyut çabalara getirmektedir. <gülüyor> Bu soyut çabalara teorik nisan diyoruz. Bu teorik nisan varsa, Fiziğin bir teorik insanın kimyanın vardı biyolojinin vardır, vardır sosyolojinin vardı olmalıdır. O teorik, e, soyut şamalar üzerinden o nesneyi e, kuşatıyoruz. Mesele bu. Bizim şu anda en önemli problemimiz özellikle sosyal bilim ve dini bilimlerle e, konuştuğumuz nesne alanına ilişkin soyut şemalarımızın olmaması, teorik dilimizin olmaması. Onun için konuşuyoruz belki ama karşılıklı bir mutlaka sağlanıyor mu aramızda ondan çok emin değilim. Ben bunu 30 yıllık tecrübe de bir bir şey konuşulur, başka bir şey anlaştık, Şimdi, ikinci şeye geçiyorum. Bugün için günümüzde ahlakın kaynağını nasıl inşa edebiliriz? Önce üç kelime arasında ayrım yapacağım. Bilim, felsefe ve yöntem ne anladığımı söyleyeceğim. Şu an ben konuşuyorum. Yani tasvir yapmayacağım. Kendi anladığımı sizinle paylaşacağım. Bu tabi taslayacak bir şey değil. de. Ee, bunu yaparken de doğa bilimleriyle e, ahlakı ya da e, ahlakın içinde yer alacak sosyal bilimleri... ...mukayese ederek gideceğim ki daha iyi bir e, otursun. Bilim derken şunu anlıyorum ben, mahsulsun, makule yani biz bu mahsus kelimesini ilerleyen 5 milyon olarak iç ihsas var, dışı ihsas var, duyarlılık olarak tercih ediyoruz. Hassasiyet kelimesini kullanıp, his kelimesini bakın çok çeşitli versiyonlar var ama aynı konuya gelmiyorum. Bütün bilme faaliyeti esas itibarla mahsus bir alanın, işte fizikte bir mahsus alan vardır, e, kimyada bir mahsus alan vardır ve bu mahsus alan katmanlıdır. Gayet açık çıplak gözle gördüğün gerçeklik farklı, mikroskopta gördüğün farklı, atomlattı farklı, daha altta farklıdır. Yukarıya doğru çıktığında teleskop çıplak gözle gördüğün gökyüzü farklı, teleskopla farklı çıkar. Gerçeklik şey katmanlıdır, tek düzeli değildir ve tamamlanmamıştır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Doğa da tamamlanmamıştır, tarihte, hayatta tamamlanmıştır. Biz tamamlanmışları Yunan zihniyetinin bir devamı var. Çok ilginç. Feynman diye bir kumantik fizikçisi vardı i̇şte geçen senelerde öldü. Ee, bunu Türkçe'ye çevrilen bir kitabı var Tübet Orada şöyle bir cümle kullanıyor. Bunu bir Türk-Müslüman kullansa sıkıntı olur ama bir e, ustalarası Havgis'le birlikte çalışmış bir fizikçi kullanınca insanlar ya gönlümüzden geliyorlar ya da çapka e, çıkartıyorlar. Diyor ki insanlık tarihini 2000 bin yıl bir günahlar. Takmışlar illete. biz illet ettiler. Dolayısıyla e, şey o? genel kavramları üzerine konuşmuşlar. Bir türlü tekil olanı e, bilmeyi engellemişler. Tabii orada çok daha fizik dilimi açısından çok ayrıntılı anlatıyor. Bu doğru yanlış ayrı bir şey ama burada e, dikkat edilmesi gereken ya da e, Felsefe tarihi ya da düşünce tarihi dikkat dikkatamı gereken çok ince noktalar var. Şimdi mahsus dediğim gibi katmanlı bir şeydir. Eee iç ihsasımızla iç mahsusatımızla biz psikoloji diye Değil mi? Ee, ya da ne demiştik? Metafizik diyelim. Onun da kendine göre iç mahsus var. Mahsus ile sulut olan demek değildir. Ee, efendim yani bir müşahede, vicdaniyet, bir sürü ad verebiliriz. Eski terimleri kullanmamaya çalışıyorum çünkü. Evet, bu da çok önemli şey. Yeni bir şey anlatırken, ben kendimden istedim ya, eski hikayeler kullanınca şeye kaybıyorsun. Geçmişteki içeriye kayabiliriz diye dikkat ediyorum. Demek ki bilim, ister hem bilimler olsun, ister sosyal bilimler olsun, ister başka bir şey olsun, bir mahsus, bir sensible, algılanabilir, Duyarlılığımıza konu, tecrübebize konu olan nesne alanının mahkule tercümesidir. Yani insancağın tercümesidir. Biz bir şey insancağın tercüme etmeden bilelimiz. Bilimler dediğimiz hadise tek tek belirli mahsus alanların tercümedir. Fiziğin e, mahsus alanı farklıdır şüphesiz. Dolayısıyla tercümesi farklıdır. Kimyanın farklıdır, biyolojinin farklıdır, psikolojinin farklıdır, antropolojinin farklıdır. Biz o makul, yani buna daha böyle modern dille konuşursak, soyut çamalar diyorlar buna bilim felsefesinde. Yani biz soyut çamalar elde ederiz, ayıklarız, abstraction, extraction, abstraction. İngilizce bilim felsefesi kitaplarında duyuyoruz. Ayıklama, intiza, soyutlama, tecrübe. Değil mi? Ayıklarız, soyutlarız ve soyut çamalar elde ederiz, o soyut çamalar ad koyarız, terim ve onların bir araya gittiğini yargı alıyorsunuz, bilim budur. Yani mahkulat. Felsefe nedir? Bu mahkulatın tahkikidir. Raziden sonra kazanmanın anlamı kullanıyorum buna da. Raziden önce böyle bir anlam yok. En azından benim bildiğim Ömer Hoca düzeltti. Yanlış söylüyorum sana. Tahkik, mahkulatın tahkikidir. Felsefe mahsusatle uğraşmaz. Tek tek bilimlerin mahsus alanlarından elde ettikleri mahkulatların tahkikini yapar. Tahkik, hakikati parçalamaktır. Mesela, matematiğin mahsus bir alanı vardır. Mevhum nesnelerin, e, insan kognisyonunu ürettiği mevhum nesnelerin onlara duyarlılığınıza, konudur bunlar, iş duyarlılığınıza oradan hareketle matematik üretiyorsun. Şimdi, bir matematikçi yaptığı işe bakmaz. Yani bal, işte arı bal yapar. Ama bu balın analizini yapar. Matematik felsefesi diyorsun. Matematik Felsefesi ne demek? Yapılmış olan matematiğin tahkiki, incelenmesi. Ne tür nesneler üzerine aklı yürütüyor? Bu nesneleri nasıl inceliyor? Bu nesnelerden nasıl bilgi üretiyor? Bu bilginin eleştirisi nasıl yapılır? Bu bilginin diğer bilgi alınır bir Felsefenin konusu bu. Dolayısıyla felsefe bir tahkik işar. Bir de bu tahkikin tevkiki bu. da üçüncü aşırı. İnsan nasıl tahkik yapar? Nasıl kafası? Bu çok zor bir konu. Çünkü insan aklı çalışırken kendini müteala edecek. Onun için nazarın klasik e, literatürdeki üçüncü tanımı nedir? Aklın kendini müzakere ve etmesi. Ne zaman? iş görürken. İşte bu yöntem ve mantık bilimlerini ortaya çıkartır. Teknimatta mantık yok biliyorsun. Mantıklar var ve yöntemler var. Matematik yapan bir e, matematikçinin matematik üretimini filozof takip eder. Fakat başka bir filozof da bu tahkiki nasıl yapıyor bu adamı? Aklı nasıl çalışıyor bu matematik yaparken? Ya da fizik yaparken? Ya da en genel alanlarla akıl bilgiler ettirirken nasıl çalışıyor? Bir sürü mantık alanı e, oluşturur, bir türsü yöntem oluşuyor. Bu en soyut alandır. Bir düşünüyor. Şimdi bu ıı, tanımlar açısından doğa bilimlerine baktığımız zaman doğa bilimlerinin en genel anlamda konusu şey dediğimiz bir mahsustur. Biz bu mahsusun iki yine müttehidimizden e, muhteşem mu, bir eğitim var. İki tarafına bakarız. Bir yapı, bir de düzenine bakarız. Zaten bir şeyi bilmek şu altı o şiiri okumaktır. Bir onun bir mazumun olduğunu yani bir düzen içerdiğini kabul ederiz. Bu bir. Buna biz minimal metafizik diyoruz arkadaşlar. Yani insan aklı iş görürken bilme faaliyetinden bahsediyorum. Dayandığı en temel kabul der. Bu niye böyle? Bu böyle. Yapımızdan bir Bir şeye yönelirken orada bir düzen varsaymazsak bir yapısal düzen varsaymazsak o şeyi bilemeyiz. Buna malzume diyebiliriz. İki, bu malzumenin makulleştirebileceğini biliriz. Yani insan aklına tercüme edebileceğini, akledebileceğini, idrak edebileceğini biliriz. Üç, bunun nedensel olduğunu düşünürüz. Malul. Yani o yapısal düzen insan aklına konu olurken bir neden ...sonuç ilişkisine göre kurdur. Neden kelimesi burada çok geniş anlamıyla kurudur ki, iki soru Bunu yaparken... ...işleme giren her şeyin mahdûd olduğunu, tanımlanabilir olduğunu kabul ederiz. Bir tanım yaparız, tanım sınır koyarız. Çünkü biz, bilme esas itibaren belirsizliği, belirli, sınırsızlığı sınırlı, tanımsızlığı, tanımlı kımışıdır. Çünkü logos... ...tahiranlardan birine belirlemek, sınırlamak, tanımlamak. Sosyoloji. Sosyoyu bilmen için şey sınırlandırman lazım. Loji, bu anlamda logos, tanımlamak. Tanım, çünkü Aristoteles'te beni biliyoruz ki tanımlamamayan şey bilinemez. Mahdun, had tanımak zorundasınız. Kaç etti? Ve bu mağlul nedenseyeyi kurarken belirli bir çıkarım süreci içinde çalıştığımızı fark ederiz. Mantık ya da istiklalidir. Bilgi gidimlidir. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gidersin. Aksi takdirde nedensel bir örgü kuramazsın diye kanavitçe örme gibi işidir bilgi işidir. Kanavitçe örme işidir. Ve bütün bunları yaparken de yaptığımız için bir muhtes olduğunu yani bir zaman mekan içerisinde olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu altı temel kavrama dayanır. bilme defa. Yani bir düzen var, bu düzen makul insan tarafından bilinebilir bir düzendir, bu düzeni bilirken, bilirken nedensel bir örgü içerisinde gideriz, tanımlarız, çıkarımsal gideriz ve bunun zaman ve mekan konularında olduğunu kabul ederiz. Çünkü mutlakı mümkün değil biliriz. Sırsızdır, bilirsizdir. Hep mukayyet olanla uğraşırız. Mukayyet demek zaman ve mekan bir olan demektir zaten. Şimdi burada tabiatta, tabiat bilimlerinde, doğa bilimlerinde yaptığımız bu faaliyetin aynısını hayat bilimlerinde, tarih bilimlerinden yaparız. Orada da bir düzen varsa yapısal bir düzen. Bunun insan tarafından idrak edilebildiği olduğunu kabul ederiz. Tanımlarız, çıkarımsal bir akıl yürütürüz, zaman mekan koordinatları varsayarız. Ancak bir konuda doğa bilimlerinden ayrılırız. Nedir o? Doğa bilimlerindeki nedensellik, İngilizce tabir kullanacağını Türkçe'sini verecek, hani otursun diye, e, cause ve reason ayrımı vardır İngilizce'de. Doğa bilimlerinde kavuzalite esastır. Neden ee, hayat bilimlerinde reason, need, gerekçe. Doğa bilimlerine, hayat bilimlerine aslında ki ahlak bilgileri yazacağım e, en önemli fark budur. Çünkü neden kelimesi, dikkat ederseniz, doğa bilimi çalışan arkadaşlar az çok bilinen kökene işaret. Ve geçmişe doğru, bir, bir, bir, bir, burada bir hadise var, bu hadise niye böyle oldu, nereden böyle oldu, nereden geldi? Hep yediye doğru gidersin. Çünkü dua biliminde gelecek sadece predike edilebilir, öngörülebilir, geçmişten hareketler ama hiçbir zaman o yüzden yargınlarda, nedensel yardımlarda buradaki açık ve seçik e, durulmaz. Ama şeyde ise, Reason Reason'da ise ne için? hep geleceğe yönelik bir amaçlılık içerisinde iş görür. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, hayat bilimlerinde, tarihte... Tarih ve hayat bilimlerinde birbirinden ayrıca ama şimdi ona girmek istemiyorum. Yani insanın ettiği bu ne demek şimdi onun üzerine konuşacağız. Reason ne için yapıyorum bunu? Bir şey yapacağım. Ne için yapacağım? Ne için yaptım? Bir amaçlılık e, içeriyor. O kadar bu konuda ileri gidiyoruz ki arkadaşlar öldükten sonrayı bile eylemlerimizin öldükten sonraki e, amacını bile tartışıyoruz. Eskatoloji bunun için kuruluyor. Böyle yaparsan cehenneme girersin. Ulan ne zaman? Bilmiyoruz. Kıyamet ne zaman kopacak ne zaman? Bilmeyeceğiz değil mi? Bir, orada bir temporati bir zamansanlık, yok bilirsiz bir zamanda atıf yapıyoruz. Yani, doğa biliminde bunu yapamaz. Olacak, gel, bir dil gelecek, e, bahs olacak, alabımızı vereceğiz, cehenneme atılacağız. Ona göre davran. Bakın eylemimi e, gelecekteki amaç veriyor. Şimdi burada bir kelime tutmadım. Aslında onu en son saat ama e, tutamadım. Doğada şeyi incelerken şey dediğimiz haliseyi, mahsur aşı hayat bilimleri de tarihte şey eylemdir, Bizati eylem, açtır, fiil, amel. Ama nasıl bir eylem bu? Burası işte bizim nesli alanımızın belirli. Bu da çok önemli bir konu. İnsan eyleminin ayrı bir varlık alanı olarak kabul edilmesi tarihte çok e, eskişim klasik literatüre baktığınız zaman e, İslam medeniyetinde hem dış dünyanın tabiatın hem de insan eyleminin iki ayrı varlık alanı olarak kabul edilmesi yine raziden sonra Mesela Mentesel'e doktulan Hikmet'in ayna baktığınız zaman ya da Hidrat Hikmet'in şerlerine baktığınız zaman aynı ki konusu aynıdır, aynı da iki ayrı Bak şimdi, aynı bir objektif olan, nesnelleşmiş olan demektir. İki ayrı, biri tabiat, biri insan e fiilleri. Bu çok önemli bir şey. Şimdi klasik metinlerin o teoriklerini kaybettiğimiz için sözcük şeyi okuyup veremiyoruz. Çok güzel bir örnek vereyim size. E, yurt dışında bir toplantıda e, şeyi tartışıyoruz. E, ne bu? Teorik gezegen astronomisinde e, üretilen bilginin nasıl ve niçini nasıl inşa ediliyor? Çok zor bir konu. E, çünkü modern bilimin ortaya çıkmasındaki en e, tipik noktalardan biridir. Çünkü niçini, matematik niçini verilir mi? Vermez bu İbnüsü'ne göre vermez. Onun için İbnüsü'ne fiziği matematiksel değil. Matematiği doğanın bilgisi için kullandı. Ama matematik niçini verir dediğiniz an matematiği doğayı yorgulama imkanını zannediyor. Çok önemli bir problem bu. Şimdi Tussi'nin Ettes ilmine Munei adlı eserinde bununla ilgili konuyu incelerken diyor ki niçin doğa bilimleri verir. Ucubur voku, vokuyu matematik görür. Yani matematik ilmiyeti gösterir, ama fizik ilmiyeti gösterir. Biraz teknik diyorum ama yani niçin nasıl? Matematikte sadece sen dersin ki bu daireseldir, şöyle döner, ama niçin öyle döner? Fizikleceğiz. <gülüyor> Şimdi ilgin, kutup dışına ziyar. Buna şey yazarken, bu ucubur vokuyu, sebub voku diye değiştirmiş. Vücubun yere sebep koymuş. Şimdi çok basit bir, şimdi sözlük değişti, öyle değil, bütün bir dünya değişiyor. Bir yerde vücubu vuku demekle sebep vuku iki ayrı dünya görüşüldüğü neredeyse. Değil mi hocam? Niye? Vücub çünkü meşayi çizgide icat tanrıya kadar gider iş. Neden senin kavramının farklanmadığına neden olur, tanrı tanımını farklılaştırır, kozmoloji anlayını farklılaştırır. <gülüyor> çünkü artık orada metafizik illeten bir <gülüyor> işaret var. Ama sebep dediğin zaman zahiri illet. Yani numaral değil, fenomenal. Dolayısıyla Tanrı'ya bir icat ya da Tanrı'ya bir dayakla söz konusu değil. Bütün metin aynı ama sebep değişmiş. Şimdi okuyoruz, 12 kişi masanın etrafında, geçiyor babadan, yani bu hep önelemiyor efendim, bu batılılar, inanın bir numaraları yok. O kadar psikolojik, ...baskı yapmışlar ki bize... Sadece diyoruz ki, yok arkadaşlar... ...inanın siz onlardan deneyim yaparsınız... ...biraz iyi bir eğitimle... ...eksiklik çok nettir bizde, açık... ...kesinlikle çok daha daresini yaparız... ...yok öyle bir numaraları... ...fakat psikolojik bu bizim? ...psikolojik ayar problemi var bizde... ...psikolojimiz kaymış... ...yanlış görüyoruz bizleri... Yani ...kesinlikle öyle değil... ...dedim bir dakika burada bir kavram değişikliği var... ...e ne olacak canım yani hiç bir şey... şey ...sele... Dedim ki, bak bizde neden sevinmiştür derhalde başlığı anlatmayan tabi bir de batınlar, bizdeki gibi zaten biz de batındayız aynı bir konu yani. Ben anı <gülüyor> Ben ofluyum <'ayım> çünkü yani. <gülüyor> Oflular ne batılı, ne doğrulu, ne kazanıyor bilmiyor. dört yüz kalmışlar. İlk dört yüz yılı bize dayattılar. İlahiyatlarda da dışarıda ilk dört yüz okuyoruz İslam düşüncesi değil. Ya bu İslam medeniyeti, İlk 400'ü ortaya koyduğumuz sorunları, problemleri daha sonra çözmedin Devam etmedi bu medeniydi kardeşim? Bu bize Cemal-i yedirdiği bir kazıktır. Cemal-i Afgan'ın Mısır'a gittiği zaman Muhammed Abdoğan diyor ki, ne okutuyorsun? Mevakıf. Bırakma El işaret ve tembiyat oku. O günden bugün el işaret ve tembiyat okuyoruz. Okunmasın mı? Okunsun ama mevakıfla birlikte. Çünkü işareti ve vakti sorunlar daha sonra çözüldü, 50 tane şerge var neredeyse. O şerge dikkat eden olan enişteyip okuduğum şuna benzer bu. Kuantum fiziğini atla, Einstein'i atla, Newton'un prinsipasını okuduğum. Böyle bir şey olabilir mi? fizik mi olur mu? Bak, gibi metin elbette. Bak, sen üniversitede fizik diye prinsipayı musun bunu? <gülüyor> Niye enişteyip yetiniyorsun? Niye makaslı filansifeyle ya da teatüü Niye ilan? Bu medeniyet devam etmedi mi? Etti. Ama biz onu görmüyoruz. Dolayısıyla bütün bu sorunlar, şuna emin olun, İslam dünyasında ilk 400 yıl elbette önemlidir ama orada ortaya konulan sorunlar daha sonra çözülüyor pek çok açıdan. Asrın esininde Cildin'de, de felsefede çok ciddi tartışmalar devam ediyor. Ama bunları hiç önemsemiyorsunuz. Biz de ilk 400 yıllar. Nise bu adamlar di tuttuğusa sadece bildikleri Kindi, Farabi, İbn Sina biraz dönüş biraz Gazzali çok uzman kaç adam olabilir böyle istisna ama bir bütün olarak haberler değiller. Eee anlattı bak böyle böyle işte Osmanlıca şöyle mesela kapında merhaba şudur falan. Ha. O zaman sebep kelimesi içeği doldurulunca mefhumu ortaya çıkınca tabii Allah'ın yapımı iyi iyi diyordu içinden i̇şte hemen anlıyor yavrumu yapıyor yani. Eee mesela eee tarzı yolmuştu. Dolayısıyla basit bir kelime, bak teorik dilden bahsettiğim teorik değil böyle bir şey. Teorik dilde en önemli şey derinliktir. Sebeple vücut kavramı el neticede bir söz sözcük olarak sana fazla ifade etmez ama derinliği yakaladığında o değişikliğin ne kadar büyük bir ee, başkalaşma yarattığını tespit edebiliriz. Evet, şimdi tekrar konuya dönelim. Tabiatta şey esas dedik. Hayat ya da tarihde eylem esas. Eylem, bir e, ne için anlamına gelen nedenden dolayı yapılır, belli bir amacı e, gözetir ve büyük oranda tırnak işte geleceğe e, yöneliktir. Bu neden. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bir yerde bir amaç var ise, o amaç, bakın bunları ben üretmiyorum, bunlar klasik metinlerden ürettiğim şey. Bir amaç var ise o amacı gözeten bir, bir insan vardır o o insana bir kastı vardır. Dolayısıyla amaç insanın kastının, iradesinin bir sonucudur. Dolayısıyla eylem aslında insan iradesini paketlenmiş halidir. Yani her türlü insan eyleminde paketlenmiş irade. Evet. Şu binanın bir amacı var. Bir insan eylemi burada içkin. Şimdi burada irade iktiyar biline ait olmadı. Eş anlamlı kullandık. Bu iddia kutu kullanmıyor. Fark etmiyor. Yani insan bir eyleme kalkıştığında o eylemini boşalığa bir amacı var. Bu amaç bir kast içerik ve bu kast irade paketçilerini taşır. Cami yapmak, kilise yapmak bir eylemdir. Bu eylemin bir amacı var. Bu amaç bir kast içerek, bu kasta bir irade paketçidir. Ve en totalde bu anlam, irade paketçi bir anlamdır. Dolayısıyla eylem anlamın ee, kısa cisimleşmiş halidir. Hayat dediğimiz ya da tarih dediğimiz hal ise insan eylemlerinin cisimleşmiş halidir. Onun için Hübeydi'nin ya da Razi sorması e, düşünürlerimiz buna aynı diyorlar. Yani insan eğiliminin tecessüm etmiş, objektivasyona ulaşmış, cisimleşmiş halidir. Zaten bu olmazsa İbn-i tarihi bir bilim olarak bulamaz. Onun için İbn-i hele? öyle, harekette, Weberdan harekette, hareketle, efendim yapı sağlıklı okumayın. Hikaye olanların hepsi. O tür yazılan metinler, bir derin ifade eder ama önce İbn Haldun hakiki anlamıyla bilmek lazım İbn Haldun İslam medeniyetinin bir ürünüdür ve üretil e, bilgisi ürettiği alan da bu alan. Eğer bizim düşünürlerimiz İbn Haldunlar önce insan eyleminin tarihsel alanı bir ayniyet bir objektif alan e, tabiatın yanında bir varlık alanı olarak görmeselerdi İbn Haldun niye bilimini yapacaktı? Niye? Çünkü mahsus olmayan makul olmaz. Ee, ...ne yapıyor bizim düşüncelerimiz? Tarih alanının mahsus bir alan. Duyanlılığımıza konu, mümkün tecrübemize konu bir alanlarına getiriyorlar. Ona bir ayniyet yüklüyorlar. Ee, dolayısıyla onu nesneleştirdiğin anda obje varsa... ...o obje bir e, süce ve bir özne de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... E, <gülüyor> ...bütün bir... ...tarih alanı, hayat alanı... ...insan eyleminin cisimleşmiş hali olarak. Peki bu eylemin bilgisi, bu eylem bizatihi mahsus bir şey. Cami yaptığımız bütün e, insanın ekonomik üretim biçimleri, ilişkileri, sanatlarımız... ...her türlü insan eyleminin tecessüm etmiş hali biraz önce dediğim gibi mahsus ise... ...bunu makul hale e, getirme, işte sosyal bilimleri. Ya, sosyal bilimler ne demektir? insan eyleminin objektif kazanmış e, hallerini bilme işidir. Burada işte e, dikkat etmemiz gereken şey e, eylemin cisimleşmiş, tecessüm etmiş, objektif kazanmış halinin şeyden, doğadaki nesneden farkı nedir? Bunu iyi belirlerimiz lazım. Şimdi teolojik olarak baktığımızda Tanrı içi bir anlamı olabilir. Ama insan baktığında herhalde modern bir açıdan biz ağacın bir anlamı olduğunu varsayalım ya da atom altı yapıları incelerken, orada bir anlam aramıyoruz. Anlamı insan eylemlerinden aramıyoruz. İnsan rektifleri şeyler varmış. Dolayısıyla, şey ile e, bir objektif bir alandır. eylem objektif bir alandır. Arasındaki en ufak fark işte bu. Orada bir, doğada bir anlam yok. Tırnakçıya, insan eylemlerinde bir anlam var. Dolayısıyla bütün sosyal bilimler esas itibaren o anlamı tespit etmektir. Bu savaş niçin yapıldı? Nedenleri neler? Amacı ne? Ne tür istekler, arzular orada bulundu? Bu cami insanlar niçin için yaptı? Şu tapınakları niye yaptılar? Şu sanatları niye öğretti? Bakın, ama şunu soramasın, Güneş niçin dönüyor? Nasıl dönüyor? Sormayabilirsin. Niçin döndüğünde modern bir açısından o teolojik şey, e, ne de yani, alanlarıyla e, bir soru anet. <gülüyor> Şimdi bu da kısa bir özet olduktan sonra Peki ne yapabiliriz burada? Yani bunu, bu ayıp yaptıktan sonra ahlaki nerede üretebiliriz? Ahlak nesneleri bakımından yani mahsus alan bakımından e, eylem alanına ait. Fiz, fizikle hiç alakası yoktur. Yani bir ağacın ahlaklılığından ya da atomların ahlaklılığından yani ahlaklılığından bahsediyoruz. Ahlak doğrudan bir kere eylem alanına ait. Eylem alanına ait olması demek hayatın içerisinde ve tarihinin içerisinde olması demektir. Öyleyse ahlaki tüm değerleri hayatın içerisinde olamaz. Tabiattan ahlak türetilmez. Bu kurdu yani. Peki hayattan türettiğimiz bu değerler doğadan türettiğimiz değerler gibi objektif midirler? Şimdi ahlaktaki objektif problem. Tabii bu foundation dediğimiz temel problemi çok sıkıntılı bir problem. Zaten temel tarihte sıkıntılı bir program. Yani temel, dursun, infismun, temel öğrencisi, foundation. Her şeyin ağırlıklı temeli. Öyle dediğim konumuzun başlığı... Şimdi biliyorsunuz özellikle 1960'dan sonra Batı'da e, bu temel problemini kaldırmaya çalışıyorlar. Mesela... 1860-1950-60 arası en çok yazılan metinler Foundation e, adlı metinlerdir. Matematiğin temelleri, fiziğin temelleri, işte kimyanın temelleri, şunun temelleri bunun Foundation, Foundation, Foundation. 60'tan sonra Vida'nın Foundation. Vida'nın, eteks, Vida'nın Foundation. Matematiğs, Vida'nın Foundation. Çünkü temel, asgari bir metafizik zemin istiyor. Işte. Minimal bir metafizik aksiyomatik kabuller istiyor. Bunun nasıl elde edeceğiz? Bu basit bir problem değil arkadaşlar. Yani batılı düşünürler, çağdaş batılı düşünürler şu anda özellikle 80 dünyada temelsiz matematik, temelsiz ahlak kitaplarını yazmalarının çok önemli bir gerekçesi var. Gerekçe, bir reason var. Ne o? Eğer temel koyacaksan metafiziği göstermesi var. E, teolojik bir temel olmuyor, insanı asan aşkın bir temel bulmakta tanrısız mümkün değil. değil. E ne diyeceksin, Farak mı var diyeceksin ona hocam. <gülüyor> onu kabul etmiyor olacak. İnanmıyor orada bir şeye. Hayat, neticede insan eyleminin tecessüm etmiş hali, ama oradan da şey tercihler bakımından keyifli olduğu için bir türlü bir e, zemin konusunda, sebimde yaşıyorlar. En son geldikleri şey, kamusal olanın, e, uzlaşımsal olanın e, temel olduğunu dair. Bu kamusal alan ya da kamu kavramı son derece yaygındır ağırlaka tartışmalarında. Yani şunu diyerek eskiden, yani kısaca özetleyeyim, birkaç tür bu şekilde temelleri değerleri. En değerleri, anlamda. Ya e, tanrısal bir alan verileceksin kendine, temelleri oradan alacaksın, ya insana aşkın transazından verilen bir alan bulacaksın, ya insanın türselliğinden hareket edeceksin, diyeceksin insanın komisyonu e, ortaktır, ortak olarak bunları üretiriz diyeceksin, gibi. Ya kamusal alanı kabul edeceksin, ya da, daha vahşi bir şekilde diyeceksin ki değerler dediğimiz şey güçlerin zayıfları kontrol etmek için ya da zayıfları güçlere saldırmak için hani ta piatonla bir taşlar bir çatışma alanı <gülüyor> var hareketle temelinde iş başka bir ayrıntılarda çok çeşitli şeyler var ama başka bir yönü yok. Şimdi her türlü düşünme faaliyeti minimal bir metafizikle bir aksiyomatik kabulle başladığı için ve bu adamlar da bugün metafiziği kamusal olana indirgemişler. Kamusal Uzlaşımsal olan. Bugün Batı'da metafizik yapılmaması, hemen Almanya'da metafizik dersleri kaldırılıyor. Kaldırılacak çünkü mahsusate kalmamış, karşılığı yok. Ama dürüstçe davranıyor. Hakikaten öyle şu anda Almanya'da e, metafizik merkezidir. Metafizik okutmak bir tür bezeli. Ama ben zaten anlamıyorum. E, niye? Çünkü kamusal olan, uzlaşımsal olan metafizik yerini aldığı için bu başka yerlere götürüyor ve bunu kalmıyor. Peki, biz nasıl bir alan teklif edebiliriz bu anlattıklarımızla? Benim kişisel kanaatim, değerler tabiattan türetilmediğine göre tarihten türetiliyorlar. İnsan eylemlerinin tecessüm etmiş hali olan tarihten türetiliyorlar. Şimdi burada hemen itiraz edilecek e, tabiat, objektifle olan kelimelerin tam anlamıyla orada verilen bilgi de objektif faalisel alan, tamam, insan eğleneni tecessüm etmiş hale ama objektivasyon tabiata göre çok e, keskin değil, artı oradan üretilen bilginin objektivasyonunu nasıl sağlayacaksın? Bence bu doğru değil. Çünkü e, biz şey, idrak ile varlığı birbirine karıştırıyoruz. Bir şeyin mevcut olmasıyla müdrek olması ayrı durumlardır. Tabiat, şey olarak subutiyeti vardır. Ama idraki değişir. Değişmesen, Çin bilimliğinin Dolayısıyla bilim bir olmazdı. Aynı çağdaş olduklarına rağmen ve bilim tarihi ortaya çıkmazdı. Bir Aristoteles'in bilimiyle, bir Antibussel'in bilimi doğanın idraki sürekli değişiyor. Bugün, doğanın idrakinde benzeşme ortaya çıkması insan ulaşımıyla, iletişimine son derece alakalı. Yani global bir bilim elde ediyorsak, bu tarihte global bir bilim olduğu anlamına gelmiyor. O, bugün ulaştığımız bu noktadır. Kaldı ki, o bile değişiyor. Yani biz Einstein'ın atom anlayışından, çok daha ileriden atom anlayışma sayesinde sırf elektronun tarihini okuyun İlk onu e, JJ diye bilinen bir e, İngiliz fizikçi çok entesan bir adam e, hayatını okumanızı tavsiye edeyim. Bilim adamı nasıl olur görürsünüz sonunda. Bütün asistanları Nobel aldı. İlk, kendisi de dahi. Yedi asistanı yedisinin Nobel aldı fizikler. Ama hayatı böylece laboratuvaya gelmemiş bir bilim hakkında. Girdiğinde patlatılmış. Becilikseler. Ne desem dedi? İlk elektronu o tespit ediyor ama yani onun tam elektronuyla bizim elektronu arasında olanlar kadar farklı. Bilimde de bir değişim geliştikler. Bilimde tarihsel de çünkü. Niye? Bilim e, doğanın kendisi değil ki doğanın da ki. Aynı şekilde tarih insan eylemlerinin cisimleşmiş objektif kazanmış hali. O bizden bağımsız artık onlar. Dolayısıyla onun mevcudiyeti ve süportiyeti insanlara bağlı değil. İdrakin değişiyor sadece. Dolayısıyla ahlakın değişken olmasıyla eğer bilim tarihi ile ahlakın tarihi yan yana çok da birbirinden farklı değil emin olun. Global bir bilime gelmemiz e, global bir ahlaka da aynı gelmemizi engel kaydedebiliriz. Çünkü bugün onu tartışıyoruz zaten. Dolayısıyla bu doğru değil. E, bunu vurgulamakta bu fayda var. Mevcudiyet ile müdrikiyeti birbirine karıştırmayın. Tarihi biz yakaladık ama tarih idrakimize bağlı. Evrenimiz yaratmadık ama evrenin idrakimize bağlı. Çünkü şu anda bile bildiğimiz kadarıyla evrende bu şekilde iradenin tek canlı biz. Tarihin eylem olarak bizim irademiz ve ihtiyarımızın cisimleşmiş hali ama bir kere tecessüm etti. Adı aynı demek, aynı demek. Belli bir noktadan sonra insan iradesi ve ihtiyardan bağımsız varlığa sahip olmak. Demek. özellikle razı sonrası düşünmelerini vurguladığı üzere. Sadece aynı hikaye yani. geliyor. Biri insan iradesinden bağımsız, aynı tabiat. Biri insan iradesinden bağlı olan, aynı. Yani varlığı, var olması, insan iradesinden ama bir kere bağımsız benden bağımsız. İstanbul'un Fethi'yi ya da Süleyman'ın Cevbi artık benim irademe sürekli var olmuyor. Bir kere var oldu, cisimleşti, o anlam paketçiğini, amacını hepsini içinde taşıyor. ...ve burada duruyor. Dolayısıyla tarih objektif bir alan Bu alanın bilgisi idrakin süpesiz değişir. Bu konuda kimse bize, en azından benim kurduğum bu açıdan iknazlanmış kişilerine işte, karar edilecek. Şimdi burada şunu sorabiliriz. E, bununla ilgili ayrıntılı bilgi, din felsefesi derneğinde verdiğim şey de var. Orada bunları geleni zaten. Peki, şunu sorabilirsiniz. E, Doğanın kendine göre bir kurallığı var. E, tarihi bir kurallığı var mı? ve bu kurallık nerede doğuyor? Kesinlikle var. Kaldı ki doğanın kurallığının ne kadar bizden bağımsız, ne kadar akıl bağımsız da tartışmalı bir konudur. Çünkü biz doğanın bilgisini ayna gibi yansıtmıyoruz. O yine klasik geleneğin bir problemidir. Yani insan bir aynadır. Zaten superposition prensi aynadan gelir. Aynayı hazırlayacaksan, Doğruya oraya yansıyacak, senin sadece bir işlemci değerinin var. Ayık yiyeceksin, bir şey elde edeceksin, muayet, sonra diyeceksin <gülüyor> büyük abiye soracaksın, o, o transdantal kognisyona, e bu doğru mu? Onda filozof herkes yapamaz, ama doğru diyeceksin. Ama özellikle gaziden sonra insan bilginin inşasında aktiftir. Çünkü kozmik bir garantör ya da transdantal bir kognitif Güç yok İnsan nesneyle temasa edecek Kendi akli idrak, itibar diyoruz biz buna. İtibarlarıyla o hakikati şey yapar, e, eder ve bilgi artık hakikat ile itibarın sentezi olur. İnsandan bağımsız bir bilgi olamaz. İnsan aktiftir, pasif değildir. Bu, doğa için böyleyse hayat için de böyledir. Objektif kazanmış, tarihsel alana ...ben muhatap olduğumda, orada tecessüm etmiş hakikati muhakkak 21. yüzyılda eşerliği olarak Süleymaniye Camii'ne baktığında o cisim, o ojeler bir şeyler almıyor onu yoruldum. <gülüyor> Subhutiyeti, tarihi, kurallılığı son derece açık. Nereden açık? Burak dil aneyi veriyorum ben. Dil, insan yaratılılığı. Doğada dil yok. Dilin en primitif e, zemini sestir fiziksel olan. Ama o sesten biz, irademizi katarak bir sese önce harfleri, sonra heceleri, sonra sözcükleri, sonra kelimeleri, oradan belak edebiyat şiir, müzik bir sözcüğe elde ediyoruz. Ama bu kadar keyfi insan yaratımına konu olan dilim bine bir subutiyeti var. kurallığı var. Dil bilgisi var. Hiçbir dil kuralları konulukta konuşulmuyor. Konuşuluyor. Bin yıl sonra kuralı yazıyor ve ilginç bir şekilde bir kuralıdır, Öyle değil mi? Keyfi olan bir yapının ki burada artık fiziksel son derece primitif bir adcı var. Nasıl bir subudiyeti varsa, işte klasik İslam düşünür buna vücudiyet ve subudiyeti de birbirinden ayrı olur. Din, kuralları, evet, dil o şey değildir. E, fizik anlamında, tabiat anlamında mevcudiyeti yoktur. Varlığını insan iradesine borçlulur. Ama subudiyeti vardır olmazsa biz anlaşamayız. Gramerle zamanayız, bilimin dil bilimleri yapıyoruz ya. Bir şeyin subut ne dedik? Mansuresi yoksa, ma'lûliyeti yoksa, makul kılınamayacaksa, değil mi? İstidlali bir operasyonelize vermeyecekse, tanımlanamayacaksa ve zaman mekan koordinatları değilse bilinemez. Demedik mi? Metafizik zemin bu. Peki dil dil bilimleri yaptığımıza göre demek ki bütün bunlar orada var. Mansuresi var. <gülüyor> Mağluliyeti, bir nedenselliği görgüsü var. Çıkarıma açık, istihdar yapabiliyorum, tanımlayabiliyorum ve onu belli bir zaman ve mekan koordinatı var. Dolayısıyla e, ahlak da böyledir. Ahlak, evet insan iradesinin cisimleşmiş hali olan eylemden hareketle türetiliyor, tarihten türetiliyor ama onun kendine bir sütüdyeti var. Dolayısıyla hırsızlık kötüdür, e, yargısı, bazı insanların üzerinde ittifak ettiği bir konu değildir. Tarihteki tecrübelerden üretilmiş, o nesnelerden üretilmiş bir yer evet, falanca kabile e, hırsızlık iyi diyor, canım, falanca kabile dünyayı o küsü boynuzundan kabul ediyor. Kabul edeceksin? Onun bilimsel e, kabullerini o kabilenin, sen bilimi zayıflatmak için kullanmıyorsun da ahlaki kabullerini gibi yani bir kabilenin ...dünya tasavvurunu doğa bilimleri için daha kısa görmüyorsun... ...ama onun ahlaki kabinlerini tutuyorsun, ahlak sistemi için daha kısa görüyorsun. Ona bakarsan e, bilim de bundan fayda alır. Dolayısıyla ahlakın meşruiyet alanı, menşe kaynağı... E, bir zati kendisidir. Biz bütün ahlaki değerleri buradan türetebiliriz. Bu büyük bir tecrübe çünkü insanlık tarihi. E, ve nasıl ki bugün biz... Artık, düşünün bakın Hindistan'da Hindistan yüzde ama 5-6 tane farklı bilim anlayışı var. İslam medeniyetinde iştahikler farklıydı, meşayiler farklıydı, genel müddet farklıydı, iştahikler farklıydı. Matematikler farklıydı. Tek İslam medeniydi. Biz İslam matematiği diyoruz, da, ne İslam matematiği hangisi? Çok ilginç bir şey. İslam tarım tarihi okutuyoruz. İbn-i Vahşiyen'in e meşhur e, e, Filahat-ı Nebatiye bunu İslam tarım tarihine hikmetli olarak okutuyoruz. Bir aç bakayım ne diyor içeride? Mukaddemesini okumuyor ki kimse kitapları... O İslam'a karşı yazılmış bir tarım kitabıdır. Barbar Araplara karşı nebadelerin ne kadar belirli olduğunu göstermek için yazılmıyor. Ama kimse bu, o büyük İslam e, tarım kitabı değil mi okutuyorsun? Ne, yani ne demek İslam tabi ki? İslam tabi bunu niye deriz? İslam merak ediyorum ben. 3000 bin yıldır bir tıp geneyimin özetidir. De. neresi İslam? Dolayısıyla aynı İslam ve genelde 4-5 tane, 6 tane farklı bilim anlayışı var. Şimdi bu bilime değer getiriyor bugün. Niye? Çünkü artık o iletişim ulaşım araçlarının iletişimle biz ortak bir bilim, bir tanışlar biliyoruz. Benzer çünkü belki ahlak ya da değerler aksiyonolojileri yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi, yani ahlakın evet bir mevcudiyeti yok ahlaki değerlerinin, en genel anlamda değerlerinin bir mevcudiyeti yok belki. E, tabiat anlamında, o tarihsel alanda bir dinleyicilerle var asıl metinleri söz konusu bir düşünüyorum. Aslında e, bütün mesele Light bizi e, formülasyonuna dayanıyor. Bu durduğu müddetçe insan e, bunlardan mutlamayacak. Yani nasıl Türkçe'ye tercüme ederiz? E, niye şey var da da şey yok? ''Why is there anything? I don't have a Tabi, daibizu latince söylüyor. Niye bir şey var da hiçlik şey yok? Bu bizim bütün ahlaki değerlerimizin kaynağıdır. Var Dolayısıyla ontoloji, aksiyoloji ile biz bunu söyleyeceğim. Niye? Çünkü insanın kendisi bizatinin, bizatihi insanın kendisi varlığı taşır. Yani varlık insanın yüklemidir. Hani mantıktan mevzu ve mahmur var mı? Var. İnsan olmasa varlığı neye mahmur edeceğiz? Bilinebilir mi? Ya bunu soramazsınız zaten. Dolayısıyla insan bir öznedir ve yüklemi de en genel anlamda varlıktır. Tabii varlığı ve tabi varlığı, varlığı Dolayısıyla insanın ontolojisi bütün aksiyolojinin en temel zeminindedir. Bu insanın ontolojisinde tecessüm ettiği alan, tarihsel alandır. Şimdi oraya dinledim ama bitirdiğinizde bana sorarsanız, tabiat da tarihdir. Dolayısıyla tabiat ve hayatta tarih birleştirilir. Bunun özellikle kuantumdan sonra biliyoruz. Tabiat da tamamlanmamış bir tarihtir, hayat da tamamlanmamış bir tarihdir. Ne şey ne de eylem tamamlanmamıştır şu anda. evren büyük bir incelikle, sofistike şekilde üretimine devam ediyor, çalışıyor. Yıldızlar oluşuyor, ölüyor, nasıl ki şu anda doğan çocuklar, ön çocuklar var, sakatlananlar, yaşlananlar, doğan da böyle, evren de böyle. Muazzam bir dinamizm var, bu tamamlanmamışlık içerisinde ne şey, ne de tamamlanmamıştır, tarih de tamamlanmamıştır. E, i̇nsanın kontrolüsü bunları taşıyor düşünüyorum, ne kadar anlaşılır oldu bilmiyorum ama beni sabırla dinleyin, teşekkür ederim. O da Hürmet Hoca. İlla gidelim. O şeyin başvuruyup neyin? Ben bir şey söyleyeyim. Ee, geçen haftalarda gönderdim. Ee, Almanya'da bir defi çıkıyor ya. Sabah ünitesi diye. Hı hı. Oraya ben de ahlakın tebelinin üzerine bir yazı yazdım. Şimdi aslında son cümlelerde sanki aynı noktaya varıyoruz ama ben biraz bu bağrı hareketinden farklı bir şey anlıyorum anlıyoruz mesela ahlakın temeli insanın yani insanın varlığından ziyade böyle ifade etmekte <gülüyor> var olma talebi olduğunu düşünüyorum. Var olma talebi. Yani buradan hareketle ahlakın temeli de minimum maksimum metafize bağlanması gerektiği kadar. Minimaliyet Maksimal, Maksimum evet yani oraya bağlanması gerektiği kadar. Çünkü, çünkü evet yani hani biraz daha geliştirmem gerekiyor hani bu için. Çünkü biz yetkinleşme kavramını, aslında gaye kavramını sen de söylüyorsun. Yani buna yetkinleşmeyi de dahil etmediğimiz sürece yani varlık talebini belirgin hale getiremiyoruz. Yani arzuda insanın hani hmm. fiziksel olarak gözüken yanıyla, tarihsel olarak gözüken yanı tam olarak ayrıştıramıyoruz. Yani yetkinlik gerçekten işin girmesi gerekiyor. Kemal anlamında kalanıyor. Evet. Ama model orten... Ahiret Tartışmanı'nın bu yetkinlik çok kurgusal bir şekilde Doğru söylüyorsun. Çok kurgusal kabul ediliyor Hatta modern ahiret tartışmanında da gayeyle çok kurgusal kabul edilebilir. Şimdi şöyle, e, son yazılan metinlerde de son yapılan tartışmaları takip ettiğiniz zaman tabii bu konuda yine en aktif, çok ilgilik bir şey var. Bu konuda en aktif iki ülke var arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Hani biri Amerika diyeceksiniz, biri, biri de İHA. Beğenin beğenmin iddiası olan iki millet. Beğenin beğenmiyorum. Ben İran'a gittiğim için hoşuma gitmedi. Başka söyleniyor. Ee, ama çok ilgi bir şekilde bu konuları tartışıyorlar. Mesela o konuda e, gaye konusunda, işte o tabiatta kullanılanlar, yani, klasik genelde kullanılanlar, e, şimdi yap, yaparken e, kullanacak kimi bildiğimde var. <gülüyor> Konuş ve insan ayrımı yapmaları gibi, e, gayi de ayrılıyorlar. Yani. Ee, doğanın gayesi anlamında değil ama insan eyleminin bu gaye ileride sabitlenmiş bir yere ulaşılacak anlamında değil tamamlanmamış gayesi. Yani ucunda bulunmak. Ucunda bulunmak. Evet. Açık yani. Bu illa iyiye gidecek ya da illa hayra gidecek, illa e, başarılayabilecek diye bir şey. Fakat insan eylemi e, ucu açık e, e, nasıl bir istikameti olan yönelimi olan intention şimdi girmedim buna elden geldikler, teknikten de kullanmadık. Bunun için kullanmadıkları şey, intention e, yönelimsellik diye çeviriyorlar. Aslında intention kelimesi biliyorsunuz, mana kelimesinin e, yakınca tercümesinde mana kelimesi de olur. E, yönelimsellik demek istemek Aa, yani, yani yani o işte. Bir şey yaptığında bunu yapıyorsun aslında. Mana o demek, yani yani bak yani, mana kelimesinin kökü değil mi? Dolayısıyla intern diyor diyorlar, intern diyorlar, evet. Hocam evet, fazla uzatmayayım da hani hakkını bir şey daha söyleyip bırakayım. Şimdi aslında e, gayeyi, ucunda olmak anlamında gayeyi, yine bizimkileri kullandığı anlamda gayeyi illete bir sürece, manaya bir şekilde gayeyi illet ve kemalle ilişkilendirmediğimiz sürece, bunların tamamı sadece bir süreci tasvir eden, yani bir hareketi tasvir eden kavramlara dönüşüyor ve değersizleşiyor. Değersiz olan bir şeyden de bütün bir değerler alanında ifade eden ahlakı türetmek imkansızlaşıyor. Dolayısıyla bence ahlak tartışması kaçırmaz olarak ya insanın arzularına gidiyor. Yani bildiğimiz an yani bizim eskilerin tabirine şehvet ve Kalın. arzu gücü. Evet yani o arzu gücü, evet yani iyi yaşam gibi evet ona gidiyor. Ya da daha üst bir zemine taşınması gerekiyor. Hani ben taşımadan Bu, böyle bir zeminin tam olarak oluşturacağı kanaatidir. Bu dediğin son derece hayati bir konu. Çünkü modern çalışmalarda, çağdaş modern çağdaş çalışmalarda dedikleri şu. Biz sadece süreci tasvir ederiz. Görüyorsun ya, belli bir süreci tasvir etmekte öte geçmez. Eğer bir evet şeye bağlamazsak. Hatta işte modus operandi tabirini bunun için çok kullanıyorlar. Yani ...iş yapma tarzının tasviri. Ne dediğim, Ala mecra muayye. Yani belli bir mecrada akıştır bu. O tamamlanmaştık tamamlanmaşlık kelimesini seviyorlar. Kemal, tamamlanmaştığı inler. Yani ben bir şey yapıyorum neticede tamamlanmayı, kemale ermeyi... ...bir e, muayyen bir hedefe ulaşmayı istiyorum. Klasik, e, çağdaş, değer, aksiyoloji, felsefesi bu aksiyomatik olarak değil. Çünkü o zaman... Bunu daha üst bir yapıya bağlaman lazım, dediğim E bu da dine getiriyor işi. E bunu sen yola. Yani onun için temelsiz ahlak, bir Gidavet Foundation'ı yapıyorlar. E, neye bağlayacaksın? Ya e, çıkara bağlayacaksın. O zaman çıkara bağladığında ahlak olmuyor bu. Bu çıkar, politik bir çıkar olabilir, ekonomik bir çıkar olabilir. Ya da ucunu açık bırakacaksın zihni belirli ama amacı belirsiz, ya da belirsiz demin tamamlanmamış. Şimdi tamamlanmamış da, belirsizlik de ayrı tabi. Belirsizse bilemezsin. Tamamlanmamış, yani e, örüntü halinde. Patternları var, çünkü pattern olmadan onu e, kodlayamazsın. Kodlayamadığın şeyi de bilemezsin. Dolayısıyla kendini örüyor, onu soruyor. Şimdi bu tabi çok önemli. Sunlunun olabilmesi için ölümün anlamlandırılması lazım. ...modern, e, çağdaş aksiyoloji düşüncesi, ölümü dışarı da, dışarıda bırakarak bir aksiyoloji yapmaya çalışıyor, değer üretmeye çalışıyor. Çünkü ölüm, işi karıştırıyor. Hatırlıyor musun? Yani hem bireysel anlamda, hem anlamda ölümü e, itibarsızlaştırmak lazım. Ölüm çünkü ölüm sonrası, değer oraya bağlanacak. O büyük problem zaten, çağdaş çalışmak, ölüm e, sorusu biyolojik bir hadise olarak genelde tutuluyor. Değerli ilişkilendiriliyor dediğin sorunları yarattığı için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sormak isteyen varsa, ben üşenmiyorum. Mikrofonu getiririm. Tamam. Buyurun Aydın Hocam. teşekkür ederim. Değerli bir sunum oldu. Çok da güzel bir e, tarihsel süreç cesarebenin içerisinde ben kendim hissettim. Fakat iki noktada bir... E, şu aklıma boş mesela bir notu aldığının sonu Mesela ağaç dikmek de ağaç kesmek, etik eylem değil midir? Yani ahlakip eylem değil midir? Bana göre ahlak dedi şöyle... Aa, dipmek, ağaç dikmek ağaç... Şimdi şöyle şunu da çalışıyorum yani insan doğanın parçası. Şimdi doğayla insan arasında o kadar çok ayırdınız ki, birbirinden kopardınız ki... işte doğa nesnel düngası, orada bilim var, pozitif bilim alanına giriyor ama insan eylemde bulunuyor. Ben sanki onun o kadar çok açık ayrı konu düşünmüyorum. böyle bir e, hissi kendimi aldım. İkincisi e, tarihsel olan acaba e, ne kadar doğru, ne kadar bize iyi bir ahlak sunabiliyor ki bizim biz tarihsel olanı e, kendimize de şey alalım. Yani eğer ahlakın, ahlaki olmanın şeyi tarihsel ise anladığım kadarıyla e, garantisi... E, Yok mahsus zeminliği, masum zeminliği. Çünkü geçmişte olan, olağan biterler içerisinde o kadar çok ahlaksızlık var ki, ya ahlede o münajeler var ki, hem dinen hem felsefe açısından zaten bir kere dinin gelme gerekçesi geçmişe eleştirme içindir. Bu geneleni yıkmaktır. Çünkü orada her şey kokuşabiliyordu, bozulabiliyordu. Ya felsefede bir eleştir, bir, bir eleştirsel bir felsefe. Yani sanki burada mesela dil olay da şöyle. Aslında bir, bir araç. Bizim düşüncemizi ifade için bir araçtır. Sanki ben burada biraz daha e, bizim veya genel olarak aklın öncesinde olduğunu düşünüyorum. Yani esas olan akıldır, doğada da böyle, insanlarda da böyle, etikte de böyle. Ha, dil, eylemler bu aslında aklın bir tezahür adı anlattır. İşte öyle düşünüyorum, ne diyorsunuz? Evet, saat daha konuşacağız. Bak, dil bir örnek bu da bir keşfi, tabi ki akıllarda bırakın mesela. Ama dolayısıyla dilin kendisini sadece işaret ettiği nokta açısından el var, elanmaktan faydalı. fayda var. Doğal insanı çok ayırmadım. E, açık, ya da bunu ayırmadım. Diye. Burada belki onu bulgulamadım ama... Çünkü... E, o da çok büyük problem. Yani insan... Doğanın doğal bir sonucu ise... Çok büyük problemler ortaya çıkar. Bunun üzerine ben biraz kafa yürüyorum. Her şey bizde doğanı bilinçliyse, o zaman bizim doğa enerjimizi bilme faaliyetimiz doğanın kendisi bilme faaliyetleri. Yani nasıl parçasız diyor? Parçası tabi bedeninde var. Ruh, ruhende. İşte o zaman yani doğa kendini bilmeye çalışıyor. Çok korkutucu bir durum. Yani şu anda evrenin sınırı yok. Biliyorsunuz. Her yani, yazılan rakamı da zaten tasavvur ediliyor. Onun üzeri bilmem ne. Çapı belli değil. Ee, i̇çindeki nesneleri sayısıyla rakamsal olarak tasavvur edilmektedir. İşte bilmem ne kütlesi bulduk, dünyadaki suyu bilmem 2-3 milyon kadar. Bu ne demek ya? Yani ben memnun tasavvur edemiyorum. Çok muazzam bir alan. Ve burada e, en azından şimdi evveler tezgilediğiniz bir insan denen bir canlı var. Bunun üzerinde konuşmak geldi. Yani Ayrıca eğilemedim ama varlığı, varlık bize yükler. Varlığına hiç mi anlamıyor ki insanlardan? Yani var mı onu? Şuna kadar evlen nereye genişliyor? Evlen. Çünkü evlerle mekan aynı şey. Mekan, evlenin bir mekan değil ki. Bunun gibi yani bilgiyi anlamıyor. İnsanla alakalı değil için onun dışında olan bir şey yok. Bu çok zor bir problem. Yani. Yani ama ona katılıyorum. En azından büyük bir tarafımızla e, doğanın devamı ediyor. Orada bir sürüntü yok en biyolojik olarak. Klasik evinde mi? Yani bu çok yeni bir şey değil. Şu problemi eratıyor, 12'den sonra bizde o problem azalır biliyorsunuz, sizlere <gülüyor> <gülüyor> dinleyecek. Ama bir problem bu ve bunun üzerine biliyorum zaten. Bunun üzerine tezahat ediyoruz. Evet, evet. Evet, zor soru konuşan bunları, ben niye bana sordum şimdi? Bunları düşünmemiz lazım. Evet. Bir de cesaret yerler. Siz, mümkün <gülüyor> gençlermişsiniz. Zor soru sormayın Hocam. Yani ben yani çok şey şefkine girdiğim. Aslında soracağım soru anlattığınız kısmın belki çok çok cüzi bir yerini kaplıyor ama hem anladığımda hem de değerli soru sormak için belki yaktanabilir miyim? Uluslararası riskler öğrencisiyim. Ahlakın da işte uluslararası risklerde olup olamayacağı konusuna gelmişsiniz. İşte idealizmde, liberatizmde, pozitif sağlıklıkta bu tür şeyler tartışırdık, geldik gibi var ama bu klasik İslam gelenekleri içerisinde, klasik İslam anlayışı içerisinde de e, çıkarımda da bunlara böyle bir yaklaşım, böyle bir ideoloji oluşturulabilir mi? Ustuldu da da Klasik klasik uluslararası ilişkin hukuku olur, ahlak olmaz. Beni bir kullanılığı olur. O e, klasik genel için düşün. olmaz. toplumunda adetler, genelikler olur, hukuku olur, e, maslahatı olur, menfaati olur. Klasik genel, yani, ahlak, bireysel bir şey. Onu kastetti. Modern dönemde olur mu Ne kadar oluyor ona da bir bakalım yani. Sözel olarak konuşuyoruz da, oluyor mu acaba? Hani Zeki Gül'i Kildogan, Lenin'i desteklemiş bu aşırı Söz almış. İltilaldan sonra, Başkırıdistan ve Tataristan özel olacak. Bitmiş her şey, gitmiş demiş ki, bayiler bana söz verdiniz. Söz ahlaki bir eylemdirmiş biz politikayız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne kadar uluslararası içleri ahlak olur? Bizim Meclis Başkanı öyle dedi işte uluslararası ahlaksız. Ne yok zaten yoktu ki. Olmaz. Nedir hukuka göre olur? Nedir ilişki? O hukuk da yaptırım gücüne göre değişir. Yani Amenle hukuki da Türkiye hukuk kaynağı olmaz. <gülüyor> Böyledir. Ahlak bek, ahlak bekleriyle politika yaparsam <gülüyor> ne olacağımı görürsün? Evet. Siz bunu kalmışsınız. Hemen soruya bakacak olursa anastezinin mi, icvadinin mi bir başlık seçmişiz ya. Yani. Evet. Eee acaba bu mu dedi? Ee, yok. yok, acaba diyorum. Sizin tarihte ya da hani Tarih, tek birini de alırsın. Evet. evet, tarih artık bu çağılaştığı anda tek birini oldu. Peki bu tarih yaşanır kendi kendi içinde bir itibarı O süreç içerisinde yaşayan insanlar için taşıyor. Biz tarihe bakarken ama itibarı olarak bak, Şunu da düşün. Ee, doğanın bilgisinin de itibarı var. Evet. Yani itibardan ya, itibarı İtibarı kaldırdın insana Yani şurası komisyon olmadan kognitif yani bilen olmaz ki ya. Yani. Bilen olmadan bilino mu? Şimdi her şeyin ölçüsü insandır. Bunu konuşup öyle diyorlar, çok relatifist bir şey değil. Bireyden bahsetmiyoruz bunu yalnız. İnsan derken, Ali Bireyden bahsetmiyoruz. İnsanın tümselliğine bağlıdır evrenin bilgisi. Bu anlamda, tümsel anlamda her şeyin ölçüsü insan tabi. İnsanca'ya yani itibarından tercüme etmiyorum, hakikati bilemezsin. Ne kadar balımsız, Fak bir varsayım olarak, nümenel bir adam varsayıyoruz. Zaten, e, ...realitenin katmanlı olması, gerçekliğin katmanlı olması, e, bu açılardan e, aşağıya doğru, doğru bir yukarıya doğru bir şeylerin olduğunu gösteriyor bize bir intihane baktığımızda. Çıplak gözle gördüğümüz dünya, gerçek dünya zannediyordu. Sonra aşağı indik. O nasıl gerçekledik? Atom parçalanmaz parçalanamazdı. Ya. Zaten atom parçalanmıyor. A parçaladık. Aşağıya gidiyoruz. Daha aşağı iniyoruz. İşte, Hay zembet, belirsizlik. İleride o da aşılabilir. Burada yukarıda bilmem nereye gidiyoruz. Bu arada eksi sonsuz artı sonsuz arasında bir yerdeyiz ee, ve bu mesela bak çok enteresan. Bizde de bunun biz düşünceleri var. Ufki düşünceleri ya da uf, ufka göresizlaman işleri. Her yani, nesnenin bir ufku var filan. Ee, hiç ufuktaşı ufuk, ufuk bilirsin. Ama tarih artık tepkini bir alandır. Ee, ama o tepkini neyine güvendiği itibarla der. İşte, tabii doğayla... E, Tarihin şöyle bir farkı var yalnız. Doğadaki bir bilgi, kendi tarihseldiği içerisinde e, nasıl diyelim? Bir yere terk edilebilir, konabilir. Yani diyelim ki siz e, Hipokrat tıbbını ya da İbn-i tıbbını bugün için uygulamıyorsunuz. O bilgi ya mevcut şu anda bir, bir parçası, küçük bir parçasına hani gelmiştir. Ya da tarihselde kenara konmuştur. değil mi? Ama tarihte bunu yapamıyoruz. Tarihteki her itibar o tekniğin yapan bir parça sahipler. Çok ilginç bir şey. Yani her toplum teorisi toplumları daha sonra anlayacaklarını bilmesi gereken bir. Onca sosyal bir çok zor bir alan. Bir matematikçi matematik tarihi bilmeden matematikçi olabilir. Bir tabip tıp tarihi bilmeden iyi bir tarif olabilir ama bir sosyal bilimci çalıştığı maksus alanın tarihini o konudaki yorumları bilmeden değil bir sosyal bilimci olmuyor. O açıda social teori okuyorsun, sosyoloji tarihi okuyorsun, düşünce tarihi okuyorsun felsefe eğitimini felsefe tarihlerle ne yapamıyorsun? Çok entesan bir durum. İşte biz buna çiftte yönlü, çifte hermantik diyoruz. Tamam mı? Katlamlılık var. Evet, o teknik bir şey var değil mi? Bir kişi daha da etkildi. Buyurun efendim. Ben, e, geçen hafta ya da ondan önceki konuşmada da aynı soruyu sormuştum. Eyvah. İslam düşüncesi İslam düşüncesi, normal de devam etseydi, ahlak bu düşüncenin çok merkezinde bir yerde durmayacaktı. Öyle durmayacaktı? Durmayacak, evet. Bu dışarıdan, İslam düşüncesine girmiş e, bir tartışma konusu diye düşünüyorum. Bunu nereden çıkar diyorum? Mesela bunu e, çok komik kaşı çıkan var. İsyan ahlakı dediğinizde ne anlıyorsunuz? Pozitik bir şey anlıyorsunuz demek isyan İsyan ahlakı. <gülüyor> <gülüyor> İsy i̇syan ahlakı bize pozitik bir şey hatırlatıyor. Şimdi, şimdi oraya geçmeden e, bir şey söyleyeyim. Ahlak dışarıdan gelmiş dediniz, değil mi? Bana İslam medeniyeti dışarıdan gelmeyen bir şey yok. Matematik içeriden mi geldi? fizik, tıp, devlet. Ne? Devleti nasıl, tam en iyi çok ne var mı şimdi? Devleti nasıl kurdular? hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim haricinde ki onun da tarihseli var. İbn-i Sina bu çok zengin. Hiçbir vahiy toplumsal gerçekliği dikkate almadan gelmez diyoruz. Tabii tabii kendi içerisinde evet. birisi evet. bu konuda zaten çok peygamberler çokluğu da öyle güzel. Yani o şeyler var. Niye yani Farabi İbn-i Sina'nın ümmet teorisi var ama sadece ümmet kurumunu anlatıyor. Niye çok peygamber var? İbn-i Sina diyor ki İnsanlığın her kırılma noktasından bir peygamber gelip yeni bir yasalık gidiyor. Kabul edersek de sahip ol. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok şeyin yine tarihsel ve mukave terbiyesi var. İslam derseniz şey dışarıdan bu gayet insani bir tecrübeder arkadaşlar. Yani tarihin içerisinde İslam. Ayşe doğru değil ki. Yani bu çağdaş İslam tartışmalarındaki şeye benziyor. İdeal İslam, tarihsel İslam, iyi Müslüman, kötü Müslüman. Ya hepsi birlikte <gülüyor> <de gitti> zaten bunların. <gülüyor> Böyle sabit bir formu yok mu? İslam düşüncesinin siz, Yunan düşüncesinden farklı, olduğunu, farklı olmadığını mı zannediyorsunuz? Efendim? Mesela bir şey sorabilir miyim? Müsaade eder misin, malzemeyi anlarla işlemi ve inşa etme farklı şeylerdir. İslam matematiği dediğimiz matematik, Mezopotamya'da, Mısır'da, Yunan'da, Hint'te alınmıştır, işlenmiştir, geliştirilmiştir, yepyeni alanlara taşınmıştır. Götü yüreğinde kurulmuştur, cebiyet biçimde denetlerine taşınmıştır, filan filan. Felsefe alınmıştır, farklı alınır. tıp böyle. Dolayısıyla ahlak dediğin zaten o büyük hekûnün bir cüzüdür. Elbette sırf Yunan'dan alınmıyor. İran'dan çevirilen eserlerden, İran'dan çevirilen eserlerden. Bir kere şunu söyleyelim, İslam medeniyeti tercümelerde başlamaz. Bu, Orientalizm bize attığı kazıdır. E, orientalizmden... İslam mediyeti uygulamış kültürel terör olarak veriyor. Nasıl ki bir e, politik terör ve savaş uygulamışlarımız onun 19 yüzyılda aynı şekilde kürtürel terördür. Ve bizim zihniyetimizi, kendimizi idrak, benlik ve kendilik idrakimizi denilen gibi bu ürettiler. İslam medeniyeti tercümele başlamak için sahtekarlıktır. İslam mediyeti illa bir kelime olur, temellikle başlar. Gelindiği bütün alanı temellik etmiştir. Siyasetiyle, toprağıyla, ekonomisiyle, kültürüyle ve temavuz etmiştir. Dolayısıyla İslam medeniyetinde tercümeyle ne zamanlar? Sekiz yüz, Ondan önce hiçbir şey yok muydu? Ha tercümeyle farkı ne? Çabuk icat edilmişti efendim. Çok. Maddi şeyler. İslam medeniyeti, insanlık tarihini kağıda döken İslam medeniyeti. Kitaptaşlar. Kitap sadece İslam medeniyeti önce yok. Mecazi olarak biz kullanıyoruz. Niye kağıt yok? Kağıt cincede biliyorsunuz. Müthişler kullanıyorlar. Şimdi de itekli çok pahalıydı, sadece daha düşük maliyetli, uygun mukadder, ucuz malzemeden <gülüyor> kağıt icat ettiler. Allah istediklerini sevattı. İki fabrika açtı kağıt fabrikası. Diğerini alırlar. Oradan da tercümanlar yapıldı. Bu bütün klasik literatür kağıda döküldü. Tescil ettikleri hepsinin dökümleri. Onu çıkıp kitap çok önemli. E, kitap diyorsunuz. kitapsız adam diyorsun. Kitap çöğe misal ediyor. Kitap mefhumunu bize yaptı, medeniyet olarak istedikleri. Tamam mı? Dolayısıyla bütün o kültür kayda geçirdik. Ahlak bunlardan çok güzel bir şey. Bahse bile onu değil. Ahlak tercümeyle başlamamıştır. Kim? Buyurun. Bir de bir hanımefendi var. Ee, Önce, Ardından Öncelik diyorum. Bilal Hocam. en oturuyoruz. Hocam, ee, bunu bu anlattığınız hmm. mevzuyu, toplumsal cinsiyetle... E, büt büt Her gibi mevzu, o kadar çok mevzu aldım. Hayatın içindeki aksiyonların cismanileşmesinin, evet. e, ger, yani sosyal günlerdeki gerçeğe kabul ettiği evet, mevzusunu evet. toplumsal cinsiyet başlığıyla ilişkilendirerek... Toplumsal tüm, kaç şey nedir? Toplumun gender anlamında diyorum. Tamam tamam. Bu. toplumun cinsiyet, toplumun nasıl cinsiyet? Bu. Hocam şeyi diyeyim o zaman. Tabii yani şimdi biyolojik cinsiyetimiz var ki de e, hangi toplumda ha. doğduysak o toplumun ne olduğunu anlamak için olsaydınız al, al. başka Almanya'da, Güney al, toplu al, al. al. toplumun cinsiyeti algılama tarzını kastediyorsun. Yok hocam ben aslında toplumsal cinsiyet üzerine uzmanlaşmış bir sosyologum. Bakın toplumsal cinsiyet bitirin. Ben uzman, de uzman değilim ben de bir nasıl uyanmadı. Tamam o zaman biraz birazcık anlatayım o zaman. Tam şey yapamadım. Ben toplumsal cinsiyet üzerine uzmanlaşmış bir sosyologum. Tamam. Kadınlık, erkeklik ve diğer aksesinin arasında bulunan grilerle de ilgilenmek zorundayım. Ne ne? Benim için bana görüşsüz zorundayız. E. E. E. E. E. Bunlar için bir şey söylemem gerekiyor yani, bir şey söylemem gerekiyor. Başımın hakikaten kafamın meşgul olduğu bir şeyi soruyorum şu anda yani, hani gerçekten. E. İnanın ben de anlamaya çalıştım. Numara yapabilir, anlamış gibi davranabilirdim. Hocam kadın ve erkek arasındaki gri, dedim. gri rengi yani. E. Şimdi e, e, e, mesela e, eşvinseller tüm dünyada bir şekilde hukuk'a bağlanmaya çalışıyor. Biz de akup birliğine aday bir toplum olarak e, bu konuda bazı e, şeyler yapacağız gözüküyor ve bize bu konularda sorular soruluyor. En çok da ahlak meselesinde e, onları suçlarken genel ahlak aitler diye bizim terimlerde onlar da onur yürüyüşleri diye yürüyüşler oluyor, tüm dünyada oluyor da Türkiye'de de istikrarç atmışlar oluyor. Yani o yürüyüşlerde Şöyle şeyler taşıyorlar, yani genel ahlakınız batsın diye şeyler taşıyorlar ve e, bu sene hatta geziye ekranlanarak yine bir yürüyüş oldu, kalabalık oldu. Şimdi biz orada, ben eşcinselliğin, e, yani hep Kur'an'lı anlamda bazı şeyleri öğreniyorum. Türkiye Genel Ahlak Yapısı içerisindeki, e, yani onların nasıl muamele gördüğü hakkında bir, bir şeyler söylemek durumundayım. Hem de kendi felsefik anlamda şöyle şey yapıyorum, yani sizi, sizi de de bilin diye söylüyorum. Ben kategorik anlamda insanın güvenlik duygusunun eşcinselliği kaldıramayacağını bu yüzden reklamını yapılmaması gerekt reklam var gerektiğini. Vietnam yulunda arada varımız gerektiği. Heteroseksüelinin reklamı yapılabilir. Çünkü ondan hep fonksiyonel anlamda bir şey çıkıyor. Yani tanıdık oluyor. Ama ömrüsünde kategorik anlamda security anlamında ben e, kimin kimle ne yapacağını kategor kategorize etmeyeyim. Yani Mesela diyelim, belli toplumlarda kuzenler bile evlenemezken, onlar kardeş sayılırken, yani e, e, kategori etmek zorunda Şunu demek istiyorum, yani siz güven, aynı evde birisiyle kalacaksanız, o sizin değiniz oluyor. Akrabamız ne oluyor, şununuz ne oluyor, şununuz. bunu ne yapılır, bununla ne yapılamazı, çocuklara e, felsefi anlamda gelinmesi gerekiyor. Ve benim de e, söyleyeceğim her bir lafım geriye doğru felsefi anlamda gittiğimde, buraya gelip de, efendim, en fazla diyorum ki, ee, sen ben bir e, sosyolog olarak senin e, varlığına saygı duyuyorum. Sana hiçbir şekilde zarar vermesini de istemiyorum. Evlenme anlamında e, sürekli eş araman e, veya bu iş yapmana da yol açacak bir yollara girmenden de arzu etmiyorum. Hı hı. E, bu sebepten e, şu şu şu anlamlarda seni anlıyorum, eminlik gösteriyorum ama şu şu şu anlamlarda da e, buna e, karşıyım demem gerekiyor. Tamam. Ahlak anlamında böyle bir benim sorun nedir? Ne otoritecesi? Şimdi tela bendi dediğim çok uzun bir veri. Yok, evet anladım, anladım. Yani tabi bu bir bilim dalı. E, içeriğinden haberdar değilim. Ama yani, konunun e, ahlak kısmıyla e, biraz ilgilendim. Mesela klasik ahlak teorisi açısından e, cinsel sapkınlıklar redaat olarak isimli ahlakın konusu değildir cinsel sapıklık ister rezilliği olsun ister müthlülük olsun ister diğer türler olsun ahlakın konusu olarak ister <gülüyor> burada o, o eylem ahlaki bir den ahlak kayı kayı hakkında da demeyiz. Bu çok basit eee şekilde şematik olarak şöyle gösterebiliriz. Ahlakın konusu o nefsin üç e, gücünün üsra teşkilinin ortasını almak, üç ortayı alındığında da adalet olur zaten. İşte onlar ince bir göreç. Fakat cinsel sapıklıkla ledaat adında Var. ''Niç?'' dedi. ''Sapkınlık.'' Oradaki nereden sapıyorsun? ''Tab'dan.'' Ee, ''El-Hattir Ustakim'' deniyorlar. Yani insanın bir tabiatı var. Bu tabiat tabi modern anlamda gibi tabiat değil. ''Fıtrat'' dediğimiz daha metafizik bir iliteti. Çünkü insanın e, bugünkü anlamıyla tabiatını bizim de çok açık söyleyelim. Böyle bir tane yapınca bize alışkanlık, ergoz verilmek, ergoz verilmek... Ama insanın bir fıtratı var. Dolayısıyla o fıtrattan sapma olduğu için aynak konusu değil. Yani cinsellikle ilgili o bahsettiğiniz konu hiçbir klasik anlamda aynak konusu değil. Biz modern anlamda ya da benim burada çizdiğim çerçevede e, neye oturabilir? E, şimdi tabii dedi ki askeri metafizik kabul edersiniz. Şii araçlarının bu tür cinsel problemlerin ne kadar biyolojik ve buna bizim İstanbul düşüncesiyle nasıl normal ediyorlar, ne kadası ne kadar psikolojik, çok ilginç yüzde ikisi biyolojik biyolojik zemini olanlar var ee, İstanbul tarafında da bu tartışılır, ıhır tabi biliyorsunuz tartışılıyor bunlar ee, hakikaten işte kız duruyor ama erkek kimse özellikle hormonlar da tam tersi bunu yapabiliyorsan tedavisini yaparsın, yapamıyorsan fahşetmemek kaydıyla tecid edersin. Buradaki tecidi fiyeras bağlamak, saklamak anlamında değil. Çünkü biliyorsun din, günahı kamusal alandan uzak tutmak ister. Günah sıfırlanmaz. Fahşetmemek kaydıyla yaymamak, problemlerimizi yapmamak kaydıyla o kişi özetim altına aldı. %98'i psikolojiktir. Ee, Amerika'da bu araştırmaların herkese söylüyorum. Şimdi benim çizdiğim çerçeveye neye oturttum onu? Bunun üzerine tartıştım. Ee, Şeyi deyken, Kanada'dayken e, çok nadir de olsa... Katoliklerle iyi anlaşıyoruz, ertesan yani bir şekilde bilmiyorum, yokuşu tecrübesi olan var mı? Protestanlarla falan pek anlaşamadım ben. Papazları kastediyorum. Ama Katolik papazlarla çok entesan e, anlaşılıyordu. E, belki bu kültürün ortak e, şey yaptığımız için, paylaştığımız için. Onun için postmodernizmi, ben bir yüttübaç olarak görüyorum. Postmodernizm, modernizm'in dayatmalarını da meşhurlaştırmak şimdiden bir ayettir. Şimdi neyse, nereden geçtim oraya? Aslında boşver. E, şunu konuştum kendine. E, şunu, e, karşılıklı bu konuyu konuştuk. O biliyorsunuz Montréal. Dünyada lezbiyenliğim, yurteliğim, e, emliliğim filan bütün sapık uygulamaların hukuki normal olduğu yer. Mahalleleri var, gidersin. Turalata, alışveriş merkezlerinde bayrakları var filan. Çok enteresan, okuna gelen çocuklar bakıyorsun çocuk var ama anne de baba da erkekti. <gülüyor> garip bir şeyler. Şimdi bunların, tabii onların büyük derdi. Orası da biliyorsunuz 80'e kadar çok dinler bir Katolik'ti. Şimdi Kanada'nın en dinsiz ülkesi 1960-80 arasında bir sekreler şu an zaten o kadar Ve yani o Katolik toplumu ilk dönüştürdü dönüştürdüler. İnsan tartışırken, Şöyle bir ilke koyulabileceğini düşünüyorum. Yani ahlaki ya da sosyal bilimlerde bu tür tartışmamı O da usulü fıkıtan aldığım bir Türkçe'ye şey. Birey ve tür olarak insana zarar veren hiçbir şey ahlaki olamaz. Bakın dini bir argüman kullanmıyorum burada. Politik bir argüman da kullanıyorum tamamen biyoloji işinize katan, tarihsel işine katan bir şey. Birey ve tür olarak insana zarar veren neyse, o ahlaki olamaz, Onuza zaten tartışamazsın. Ee, cinsel sarkınlık insanın üremesine sağlamıyor, insanın tadiletini bozuyor. Şu buysa eğer, onu ahlaki konusu olarak tartışar diye düşünüyorum. Kişisel olarak tercihim yok, kanaatim yok. Yani ben hiçbir, e, bunlara da muhatap olduğunu da söyleyeyim, yani ezberi konuşmuyorum, e, bu tür cinsel tercihleri olan insanlarda ben bu konuları ahlaki bir daire içerisinde konuşmam. Ahlaki konusu olamaz mı? Değil düşündüm. Ve başka konular hani Eğer bile bir tür olarak insana zarar veriyorsa, diyelim ki bir dini tebliğ olayıyla, yani dini tebliğ ediyorsunuz siz, değil mi? Adam bombayı koyuyor masanın altına uçur adamı sonra diyor ki, iman et. Adam öldürdün ya. <gülüyor> e, üç, esas biliyorsunuz felsefede insan dinin beş şeyi koruduğunu varsayılır. Üç esasen iki farklı. Can, akıl ve nesil. Aslında bu üçü insan demek ya. Yani. Eee dolayısıyla insanı korumayan birey ve toplum hiçbir şey ahlaki kümede karşılımaz diye düşünüyorum. cevap oldu mu bilmiyorum ama bu rakama gidebilirsiniz. Bunu ben metafizik metafizikte yani minimal bir giriş olarak düşünüyorum. Ha şu var tabii. Bu kişi kendi bireysel tercihini yapabilir. Biliyorsunuz tecessüs, caiz değildir bizde. Yani biz insanın eminde de ne yaptığına bakamayız. Toplumsal olan için söylüyorum. Kamusal alan sert alandır o. Plamidyen, Yardun dediği gibi. Plamidyen alan. Sert alandır ve orada formel kurallar geçerlidir. Bu ne kadar âli olursam o, e, camiye gittiğiniz caminin kuralları var, pazarın kuralları var. E, tuvaletin geldiğiniz ne kadar front gibi olursunuz, tuvalet eksere de tartıl demiş. Adam dengeye problem yaşamaya başlamış. Tartıda sabit. Dolayısıyla nasıl ki biyolojik kuralların varsa senin o kamusal alanda dediğimiz tramidin altı en büyük. Ama orada kuralları test kaldığımız doğru çıktığında sorun e, artık sertleşir. Bunu faşet müddetçe, senin bireysel tercihlerle kimse <gülüyor> karşı olacaksa intihar etmek <gülüyor> istiyorsan et. Evet. ama intihar bana hoş vafta olsa. Çünkü insana birey niteliği olarak zarar ver ben yani o toplumu kurmak zorundum. Efendim, buna da demokratik olabiliyor. Bir hikaye oldu. Hiçbir zaman mutlak özgürlük yoktur. Her özgürlük, minimal metafizeye girildi. Hiçbir sistem kendi dairesinin dışına caiz vermez. O hikaye de oldu. İstanbul'da... Şimdi televizyonda öyle ilerliyoruz. Çünkü İstanbul'a çok iyi yaklaşmış. Lan bu din hiçbir şeye karşı değil mi ya? Böyle <gülüyor> şey mi oluyor? İslam karşılaydı. Bu bir din. Hem tercih dersini de etmesi, bu seni bileceğin iş. Bu... Yani İslam'ın mimar ve tefesi çağdaş dünyada nedir, kolun olaya karşı değil, gerilttiği geri, orkandaklığına karşı değil, gerilttiği geri, orkandaklığına karşı değil, gerilttiği orkandaklığına <gülüyor> karşı değil. Ne dedi? Sapıklığa karşı değil. Nasıl bildin merak ettim. Doğru değil yani. E, kimseyle şu çerçevede tartışmayı biz mutlak özgürlüğü temsil ediyoruz. Yok öyle bir şey. Mutlak diyor bize Kenan Yüzer'nız, Ömer Yüzer, da. düşünülemeye başladığı ona mukayyet olur. Üzerine diskuç çektiğin, söylemeye başladığın her şeyi kaydeder bir insan aklı değil, onu taklit eder. Mutlak özgürlüğü, mutlak bilmem ne? O hikayedir. Politik bir numaradır. İstanbul'un ilkeleri var, aksiyonları var. Kardeşim Allah birliğine inanmıyorsan, Müslüman değilsin ya, ya, bunu kırtmalık anlamı yok. Şöyle olmaz. O açıdan, e, bütün tür insanlar taş taşıyor. Ben sana saygı duymuyorum. duymuyorum. Niye duyacak Niye duydun ya? Sen birey olarak kendine zarar veriyorsun, insan türüne zarar veriyorsun, ben sana diye, gel beni öldür, saygılayacak mısın ona? Ben empati empatileştiriyorum, gel beni öldür kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yani minimal metafizik karşındaki de bilsin o metafiziği. Yani hiçbir sistem bunun dışında değil buna emin olun. Ee, bu biraz psikolojik bir şey. Ben gün takip ediyorum, empati kuralım. Neyin empati kuralım, sapık adamla ne empati kuracaksın? İlhan Hocam, buyurun. burada keseyim, Tamam, siz kesin, bir doğal <gülüyor> Peki, keselim. Peki, arkadaşlar, e, Sürçilisayetlisi'ne affolan, inşallah faydalı olmuştur, ayağınıza sağlık. Haydi akşamlarınız. Evet.